Zümrüt Tabletler Sorumluluk Reddi Birazdan seslendireceğim gizemli tabletlerin dinleyicisi. Videoda yer alan bilgilerin hiçbir şekilde yasal, tıbbi veya profesyonel tavsiye olmadığı bilinmelidir. Eserdeki tüm öneri ve uygulamalara bilinçli bir şekilde yaklaşılmalıdır. Dinleyenin yapacağı uygulamalarda sorumluluk tarafımıza ait değildir. Bu sesi kitabı dinlemeniz, tüm sorumluluğun size ait olduğunun kabulüne ispattır. Dinleyin. İster inanın, ister inanmayın. Ama dinleyin. Ve birazdan dinlediklerinizde bulunan titreşim, ruhunuzda kozmik uyumla bir etki uyandırsın. Zümrüt Tabletler Tablet 1 Totun tarihi Atlantis Ben, Atlantisli Thoth, gizemlerin ustası, kayıtların tutucusu, kudretli kral, majisyen ve nesilden nesile yaşayan varlık. Amenti salonlarına geçişimden önce, ardımdan geleceklere görkemli Atlantis bilgeliğini bırakıyorum. Bu enkarnasyona Undal Adası'nda, Büyük Keroh şehrinde, çok eski bir zamanda başladım. Atlantis'in kudretlileri şimdiki çağın küçük adamları gibi yaşayıp ölmediler. Aksine çağdan çağa nehrin geçtiği amenti salonlarında yaşamlarını yenilediler. Orada yaşam sonsuza dek ileriye doğru akar. Işığa götüren karanlık yoldan yüz kez, on kez indim ve birçok kez karanlıktan ışığa çıktım. Gücüm ve kudretim yenilendi. Ve şimdi yine ineceğim. Ve kemin adamları beni artık bilmeyecekler. Ama başka bir zaman arkamda kalanlardan hesap sorarak tekrar yükseleceğim. Güçlü ve iktidarlı. O halde sakının ey kem halkı. Eğer öğretilerime ihanet ederseniz sizi yüksek mülklerinizden al aşağı eder, geldiğiniz mağaralara geri döndürürüm. Sırlarımı kuzeyin veya güneyin adamlarına ifşa ederseniz Lanetim üzerinizde olur. Sözlerimi hatırlayın ve dinleyin. Çünkü muhakkak geri döneceğim. Ve koruduğunuz şeyi sizden isteyeceğim. Evet, zamanın ve ölümün ötesinden bile döneceğim. Size ödüllendirecek ya da cezalandıracağım. Eski günlerde halkım büyüktü. Şimdi çevremdeki küçük insanların kavrayışının ötesinde büyüktü. Kadim bilgeliğe sahiplerdi. Dünyanın gençliğine ait bilgileri sonsuzluğun kalbinde ararlardı. Bu, aramızda yaşayan ışık çocuklarının bilgeliğiydi. Sonsuz ateşten aldığımız güçle güçlüydük. Ve bunların hepsinden önemlisi, insan çocukları arasında en büyüğü, büyük tapınağın bekçisi olan babam Totme'ydi. Üçlünün sözcüsü, Undal'ın efendisi, itaat edilmesi gereken sesiyle ...çocuklara konuşuyor. Orada ben... ...çocukluktan erkekliğe geçtim. Babam kadim sırları öğretti bana. Ta ki zamanla... ...bilgelik ateşi içimde büyüyene... ...ta ki o... ...yakıp küleden bir aleve dönüşene kadar. Bilgeliğe ulaşmaktan... ...başka hiçbir şey istemedim. Ta ki o büyük gün gelene... ...tapınağın efendisi... ...beni huzuruna çağırana kadar. İnsanoğlu içinde... O kudretli çehreye bakıp yaşayabilen az kişi vardı. İnsanoğulları arasından seçildim. Oranın efendisinden zamanın rahmine henüz düşmeyen öğretiyi aldım. Sürekli bilgeliğe erişme arzusuyla uzun bir zaman boyunca tapınakta kaldım. Ta ki ben de büyük ateşin ışığına yaklaşana kadar. Bana o öğretti Amenti'ye giden yolu. Büyük kralın kudret tahtında oturduğu yaraltı dünyasını. Hayatın anahtarı ödülünü alırken yaşamın ve ölümün efendilerinin önünde saygıyla eğildim. Amenti salonlarından özgürdüm. Yaşam döngüsüne ölümle bağlı değildim. Uzay ve zaman yok olana kadar yıldızlara doğru yolculuk ettim. Bilgeliğin kadehinden içtikten sonra insanların kalbine bakıp, Orada daha büyük sırlar bularak memnun oldum. Çünkü yalnızca hakikatin arayışıyla ruhum durulup bu alev sönecek. Etrafımdakilerin ölümü tattığını ve tekrar hayatın ışığına döndüğünü gördüm. Bense asırlar boyu yaşadım. Yavaş yavaş Atlantis'in krallıklarından benimle bir olan bilinç dalgaları geçerek daha büyük bir yıldızın kiyle yer değiştirdi. Yasaya olan itaatle ustanın sözleri çiçek gibi açıldı. Atlantisilerin düşünceleri karanlığa döndü. Ta ki efendisinin öfkesi Agvantis'inden yükselene kadar. Sözü söyledi, gücü çağırdı. Dünyanın kalbinin derinliklerinde Amenti'nin oğulları duydular ve işittiler. Duyunca ateşin çiçeğinin yönünü değiştirdiler. Sonsuza dek yanıp değişen dönüşen logosu kullanarak, o muhteşem ateş yön değiştirdi. Dünyanın dört bir yanında büyük sular kırıldı, boğuldu, battı. Dünyanın dengesi değişti. Sadece ışığın tapınağı ve suyun baskınından kurtulan Büyük un Dağı'ndaki bazı sakinler kaldı geriye. Sonra efendi bana seslendi ve dedi ki Halkımı etrafına topla, suyun öte yanında öğrendiğin sanatlarla al onları. Çölde mağaralarda yaşayan kıllı barbarların yanına varana kadar gidin ve henüz bilmediğin planımı uygula. Ve halkımı toplayarak efendinin büyük gemisine bindik. Sabah karşı yol aldık. Tapınak aşağımızdaki karanlıklarda kaldı. Aniden sular yükseldi. Büyük tapınak vakti gelene kadar dünyadan yok oldu. Sabah hızla güneşe doğru yol aldık. Ta ki kemin oğulları Altımızdaki topraklarda kalana kadar. Öfkeyle, sopa ve mızraklarla geldiler üzerimize. Atlantis'in oğullarını yok etmek için hücum ettiler. Asamı kaldırıp titreşim ışını yönelttim onlara. Dağın taş parçalarıyla onları vurdum. Sonra sakin ve barışçıl bir şekilde konuştum onlarla. Onlara Atlantis'in kudretini anlattım. Bizim güneşin çocukları ve onun habercileri olduğumuzu söyledim. Ayaklarıma kapanana kadar onları sihirlerimi sergilemekle korkuttum. Sonra bıraktım. Uyurken bile sonsuza dek yaşayan efendinin emriyle uzun bir süre kemde yaşadık. Atlantis'in oğullarını her yöne gönderdim ki zamanın rahminden bilgelik tekrar onun çocuklarıyla yükselsin. İçimdeki bilgelikle orada büyük işler yaptım. Bilginin ışığı büyüyerek yukarı çıktı. Kemin çocukları benim bilgeliğimde serpilip büyüdüler. Sonra bir yol çizdim Amenti'ye ki güçlerimi koruyayım. Çağdan çağa bir Atlantis güneşi olarak yaşayarak, bilgeliğimi ve kayıtları koruyarak. Kemin oğullarından muhteşem olanları çevrelerindeki insanları fethettiler. Ruh gücünü yavaşça yükselttiler. Şimdi bir süreliğine onları bırakıp dünyanın derinliklerindeki... Amenti'nin karanlık salonlarına, efendiyle yüz yüze gelmek için güçlerin efendisinin yanına iniyorum. Amenti'ye açılan kapının önünde yükseldim. Çok az kişi cüret eder denemeye. Çok azı karanlık Amenti'nin kapısını geçebilir. Geçide arşınladım büyük piramide. Dünyanın gücüne karşı dünyanın kuvvetini kullanarak. Derinliklerin derinliklerinde bir güç evi odası. Oradan neredeyse büyük zirveye ulaşan dairesel bir geçit oydum. Tepe noktasına kristali yerleştirdim. Işını uzay zamanın içine gönderdim. Eterden gücü çekerek Amenti'nin kapısına odaklandım. Diğer odaları inşa ettim. Boş gibi gözükse de içlerinde Amenti'nin anahtarları gizli. Kim karanlık alemlere cesaret ederse önce uzun oruçla arınmasını sağlasın. Odamdaki taş lahitte uzan. Sonra ona büyük gizemleri açığa çıkaracağım. Yakında benimle buluşacağı yere gidecek. Dünyanın karanlığında bile onunla buluşacağım. Ben, Bilgeliğin Efendisi Tot. onunla buluşup her zaman onunla birlikte yaşayacağım. Büyük piramidi inşa ettim. Dünya kuvvetinin piramidine göre yapıldı. Ebediyen yanan piramit gibi o da, Çağlar boyunca ayakta kalsın. Amenti'den döndüğümde onu bulabilmek için içine sihir bilgilerimi koydum. Amenti salonlarında uyurken ruhum özgürce gezip enkarne olacak. Ben efendilerin dünyadaki elçisiyim. Onun emirlerini insanlar yükselebilsin diye yerine getiriyorum. Şimdi arkamda bilgeliğimin bir kısmını bırakarak Amenti salonlarına geri dönüyorum. Onu koruyun ve efendinin emirlerine uyun. Gözünüz hep yukarılara, ışığa dönük olsun. Mutlaka zaman içerisinde ustayla bir olacaksın. Bu senin hakkın. Mutlaka hakkın her şeyle bir olmak. Şimdi sizden ayrılıyorum. Emirlerimi bilin, onları yerine getirin. Sizinle olup size ışığa doğru rehberlik edeceğim. Şimdi önümde açılıyor büyük kapı. Gecenin karanlığında aşağı iniyorum. Tablet 2 Amenti salonları Dünyanın kalbinin derinliklerinde, Batı Atlantis adasının çok altındadır Amenti salonları. Burada ölülerin ve yaşayanların salonları uzanır. Sonsuz bütünün ateşinde yıkanır. Kadim bir zamanda ışığın çocukları dünyaya tepeden bakıyordu. Öteden gelen güçle esaret altında kalmış insan çocuklarını gördüler. İnsan bu esaretten kurtulursa onun dünyadan güneşe yükselip ulaşabileceğini biliyorlardı. Aşağı indiler, insan suretini kendilerininmiş gibi alarak bedenler yarattılar. Her şeyin efendileri, yaratımları bitince dedi ki, Biz her şeyi uzay tozundan yaratanlarız, bütünden hayat alırız. İnsanoğulları gibi dünyada yaşar ama insanoğulları gibi de değiliz. Güçleriyle yaşam alanları için dünya kabuğunun çok altında, insanoğlundan ayrı olan büyük boşluklar patlattılar. Etraflarını güçle çevrelediler. Ölümün salonlarını zarardan korudular. Sonra yan yana başka alanlarda yerleştiler. Onları da yukarıdan gelen ışık ve hayatla doldurdular. Sonsuza dek orada yaşayabilmek için Amenti salonlarını inşa ettiler. Sonsuzluğun sonuna dek hayatla yaşamak için. İnsanlar arasında yaşamak için Işık oğullarından 32 çocuk vardı. Onları karanlığın esaretinden kurtarmayı arayan ve öte taraftan gelen güçle elleri kolları bağlı olan insanları. Salonun derinliklerinde bir çiçek büyüdü. Alev aldı, genişledi. Geceyi geri doğru püskürttü. Tam merkeze büyük bir güç ışını yerleştirildi. Yaşam ve ışık veren, yanına yaklaşan herkesi güçle dolduran. Her bir ışığın oğlu için etrafına otuz iki taht yerleştirildi ki hepsi bu ışınla yıkansın. Sonsuz ışınla gelen hayatla dolsun. Orada gel zaman, git zaman hayatın ruhuyla dolsunlar diye koydular ilk yarattıkları bedenleri. Her bin yılın içindeki yüz yıl yaşam veren ışık bedenleri alev alsın ki hayatın ruhunu hızlandırsın ve uyandırsın. Büyük efendiler büyük çemberde sonsuzluk boyunca oturdu. İnsanlar arasında bilinmeyen bir hayat yaşadılar. Hayatın salonlarında uyurken ruhları özgürce insanların bedenlerinden akıp geçer. Kendi bedenleri uyurken tekrar tekrar insanların bedeninde enkarne oldular. Öğretip, rehberlik edip, yukarıya doğru, ileriye doğru, karanlıktan aydınlıklara. Orada onların bilgeliğiyle dolu yaşam salonunda, insan ırkının bilmedi, sonsuza dek yaşamın soğuk ateşinin altında yaşayan ışığın çocukları oturdu. İnsanlar arasında ışık olmak için derinlerden geldiklerinde, sonlular arasında sonsuz oldukları zamanlar oldu. Kim gelişip karanlıklardan sıyrılırsa, kendini geceden ışığa kaldırırsa, amenti salonlarında özgürleştirildi. Hayatın ışığında ve çiçeğinde özgür. Ona bilgi ve bilgelikle rehberlik edilir. İnsan olmaktan geçip hayatın ustası olur o. Orada ustalarıyla bir yaşar. Gecenin karanlığının esaretinden özgürdür. Işığın çiçeğinin içinde oturmuş, Uzay zaman üzerinde olan, sonsuz bilgelikle yardım ve rehberlik eden yedi efendi, rehberlik yaptığı çağlar boyunca insanoğluna. Güçlü ve tuhaf, güçlerinin örtüsünün arkasında sessiz, her şeyi bilen, hayat gücünü çekerler. İnsanoğlundan farklı ama birler. Evet, farklılar ama birler yine ışığın oğullarıyla. İnsanoğlunu esir eden gücün bekçileri ve gözcüleri. Gevşemeye hazırdır ışığa ulaşılınca. Önce ve en güçlüsü, üzeri örtülü mevcudiyetiyle efendilerin efendisi. Sonsuz dokuzlu oturur döngünün efendilerinin üzerinde. Üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz. Hepsinin bir görevi vardır. Hepsinin kendi gücü. İnsanların kaderini yönlendirir, rehberlik ederler. Oturur onlar orada güçlü ve kudretli. Zaman ve mekandan münezzeh. Bu dünyadan değildirler. Yine de ona benzerler. İnsanoğlunun büyük abileridirler. İnsanın içindeki ışığın gelişimini ölçüp tartarlar bilgelikleriyle. Efendi liderliğinde yukarıdan izledim onun bütünle bir olmasını. Sonra ondan bir ses duydum. Sen tot. İnsanlar arasında yücesin. Bundan böyle... Amenti salonlarından özgürsün. İnsanoğlu arasında yaşamın efendisi. Eğer istemezsen ölümü tatma. Hayatın sonsuz pınarından iç. Ve hayatın sonsuz olsun. Bu senin hakkın. Ve ölüm de senin ellerinde. İster burada yaşa, ister ayrıl. Amenti serbest sana insanın güneşi. İstediğin yaşam formunu al. Al ve yaşa. İnsanların arasında yetişen ışığın çocuğu. İşini seç. Çünkü tüm ruhlar çalışmalı. Ama asla ışık yolundan ayrılma. Işığa doğru attığın bir adımdır. Ama ışığın dağları artık sonsuzdur. Attığın her adım dağı yükseltir. Tüm ilerlemen hedefi uzaklaştırır. Bilgeliğe yaklaştıkça önündeki hedef hep çekilir. Artık Amenti salonlarından dünyanın efendileriyle el ele yürümek, tek bir amaç için, birlikte çalışmak, insan çocuklarına ışık getirmek için özgür kılındınız. Ve efendilerden biri tahtından inip geldi. Elimi tuttu. Beni gizli diyarın tüm salonlarının içinden, derin ve gizli topraklardan geçirdi. Amenti salonlarında beni gezdirdi. İnsanın bilmediği gizemleri gösterdi. Karanlık geçitlerden aşağıya, kara ölümün oturduğu salona götürdü. Karanlıkla çevrili ama yine de ışıkla dolu büyük salon, önümde uzay kadar genişti. Önümde karanlığın görkemli tahtı belirdi. Gecenin karanlıktan da karanlık görkemli figürü oturuyordu üstü örtülü. Önünde durdu efendi. Sonra hayat veren sözleri söyledi. Ey karanlığın efendisi! Hayattan hayata giden yolun rehberi! Önüne sabahın güneşini getiriyorum. Ona asla gecenin gücüyle dokunma. Alevini gecenin karanlığına çağırma. Onu tanı. O bizim kardeşlerimizden. Onun alevini esaretinden kurtar. Gecenin karanlığında özgürce ışıldayıp alev alsın. Daha sonra elini havaya kaldırdı. Bir alev aldı ve giderek büyüyüp ışıldadı. Karanlığın perdesi hızla kapandı. Salonu gecenin karanlığından ortaya çıkardı. Bu devasa alan önümde büyüdü. Alev üstüne alev gecenin örtüsünden gelen. Sayısız milyonlar önümde sıçradı. Bazıları ateş çiçekleri gibi parıldadı. Bazıları da hafifçe parlıyordu. Bir anda kaybolan bazıları vardı. Küçük bir kıvılcımdan büyüyen diğerleri. Hepsi karanlığın loş perdesiyle çevriliydi. Ama içlerinde söndürülemeyen, daima parıldayan bir ışık yanıyordu. İlkbaharda ateş böcekleri gibi gelip gidiyorlardı. Boşluğu ışık ve yaşamla doldurdular. Sonra kudretli ses dedi ki, ''Bunlar insanların arasındaki ruhlardır. Büyüyen ve sönen, sonsuza dek var olan, ölüm yoluyla yaşama dönüşerek, çiçeğe dönüştüklerinde hayattaki büyümenin zirvesine ulaştıklarında, Hızlıca gönderirim karanlığın örtüsünü üzerlerine ve onlar değişir yeni hayat formlarında. Çağlar boyu sabitçe yukarı gider, büyür, genişler başka bir aleve. Karanlığı aydınlatır, daha büyük bir güçle. Gecenin örtüğü ama aslında örtemediği bir halde. Ve yükselir insanın ruhu yukarı, gecenin karanlığının söndürdüğü ama söndüremediği halde. Ben ölüm, gelirim ama durmam. Çünkü sonsuz hayat herkesin içindedir. Sadece bir engelim yolun üzerinde. Sonsuz ışığın hızlıca fethedebildiği. Uyan ey alev, sonsuz içinde sonsuz yanan. Alevlen ve parılda, gecenin örtüsünü fethet. Sonra karanlığın ortasında, alevlerin içinde geceyi ilerleterek, yanarak, genişleyerek, daha da parlayıp sonunda ışıktan başka bir şey olmayana kadar. Sonra konuştu rehberim efendinin sesi. Kendi ruhunun ışıkta büyüdüğünü gör. Artık sonsuza dek karanlığın efendisinden özgürsün. Sonra beni ışığın çocuklarının gizemleriyle dolu muhteşem mekanlara götürdü. İnsanın kendisi de bir ışık olmadan asla öğrenemeyeceği gizemler. Sonra beni geriye götürdü, ışığa doğru. Diz çöktüm, yukarıdaki döngülerden gelen her şeyin efendilerinin önünde. Büyük kudretle konuştu sonra. Amenti salonlarından özgürleştirildin. İnsanoğulları arasında yapacağın işi seç. Sonra ben konuştum. Ey büyük efendim, insanlara rehberlik etmeme izin ver. Ki onlar da insanlar arasında ışık olsun. Etraflarını saran karanlığın esaretinden kurtulsunlar. Işıkla alev alıp parlasınlar insanlara. Sonra ses bana dedi ki, ''Dilediğin gibi git.'' Öyle kararlaştırıldı. Kaderinin efendisisin. Özgürsün istediğini alıp istediğini reddetmekte. Gücü ve bilgeliği yanına al ve ışık gibi parla insanoğlunun yanında. Yukarıya götürdü beni efendi. İnsanoğullarının yanına geldim tekrar. Bilgeliğimi paylaşıp öğrettim onlara. Işığın güneşi, insanlar arasındaki ateş. Şimdi tekrar aşağıya iniyorum. Işığı gecenin karanlığında arıyorum. Cesur ol, kayıtlarımı koru. O, insanoğluna rehber olsun. Tablet 3 Bilgeliğin Anahtarı Ben Atlantis'i tot. Bilgeliğimden, bilgimden, gücümden veriyorum. İnsanoğluna bunları karşılıksız veriyorum ki onlar da bilge olsun. Gecenin perdesini yarıp dünyaya aydınlassınlar Bilgelik güçtür ve güç bilgelik. Birbiriyle bütünü mükemmelleştirir. Ey insan, bilgeliğinle gururlanma. Bilgelerle olduğu kadar cahillerle de sohbet et. Sana ilim dolu biri gelirse dinle ve kulak ver. Çünkü hikmet ve bilgelik her şeydir. Hakikat yerine yalan konuşulduğunda susma. Güneş ışığının her şeyin üzerinde parlaması gibi. Yasayı çiğneyen kişi cezalandırılacaktır. Çünkü insanların özgürlüğü ancak yasa aracılığıyla gelir. Korkma, korku bir esarettir. Karanlığı insana bağlayan bir zincirdir. Hayatın boyunca kalbinin sesini dinle. Sana emredilenden fazlasını yap. Zenginlik kazandığında yüreğinin sesini dinle. Çünkü bunların hepsi boş. Kalbinin peşinden gitme zamanını azaltma. Ruhun tiksinirse vaktin biter. Hidayete erenler yolu kaybetmez. Ama kaybolanlar yolu bulamaz. İnsanların arasına girersen kendin için yap. Aşkı, kalbin başlangıcı ve sonu yap. Birisi sana danışmak için gelirse... Özgürce konuşmasına izin ver ki sıkıntıyı çözecek derman sende olabilir. Ama o kalbini sana açmakta tereddüt ederse sebep sensin. Hüküm veren yanlış sende. Abartılı konuşmaları tekrarlama ve öyle şeyler dinleme. Çünkü süslü lafların ifadesi dengesizliktir. Öyle şeyler konuşma ki önündekiler de hikmeti görsün. Sessizlik büyük kazançtır. Çok konuşmanın hiçbir faydası yoktur. Kalbini insanoğullarından üstün tutma ki aşağıya indirilmesin. İnsanlar arasında büyük biriysen bilgi ve nezaket için onurlandırsınlar seni. Arkadaşının doğasını tanımak istersen onunla baş başa vakit geçir. Onunla tartış. Onun kalbini sözleri ve duruşuyla sına. İçeride ne varsa dışarıya çıkmalı ve senin olanlar arkadaşınla paylaşılmalı. Bilge aptal tarafından cehalet olarak görülür. Faydalı şeyler ona zarar verir. Ölüm onun içinde yaşıyor ve böylelikle de ölüm onun gıdası olur. Bilge kişi kalbinin taşmasına izin verir ama ağzını kapatır. Ey insan, bilgeliğin sesine kulak ver. Işığın sesini dinle. Kosmos'ta açar çıkan dünyayı ışıkla dolduran gizemler vardır. Karanlığın bağlarından kurtulmak isteyen öncelikle maddeyi gayrimaddi olandan ayırmalı. Ateşi topraktan ayırt etmeli. Çünkü bil ki toprak yeryüzüne indiği gibi ateş de ateşe yükselir ve ateşle bir olur. Kendi içindeki ateşi bilen sonsuz ateşe yükselir ve içinde sonsuza dek kalır. Ateş, içsel ateş. Tüm kuvvetlerin en güçlüsü. Her şeyin üstesinden gelir ve yeryüzündeki her şeye nüfuz eder. İnsan kendini sadece direnenle destekler. Öyleyse toprak insana direnmeli. Yoksa insan var olamaz. Tüm gözler aynı görüşe sahip değildir. Biri için bir nesne bir formda ve bir renkte görünürken diğeri için bambaşkadır. Sonsuz ateş de öyledir. Renkten renge değişir. Hiçbir gün asla aynı değildir. Ben tot. Sizinle, bilgeliğimle konuşuyorum. Çünkü insan karanlığın içinde yanan parlak bir ateştir. Asla sönmez gecenin perdesi. İnsanların kalbine baktım bilgeliğimle. Onların çekişmenin esaretinden özgürleşemediğini gördüm. İçindeki ateşi karmaşadan kurtar kardeşim. Yoksa o gecenin gölgesine gömülür. Dinle ey insan, isim ve biçim nerede son bulur? Sadece bilinçte, görünmez. Sonsuz bir parlaklığın gücü, parlatarak yarattığımız formlar. Onlar senin sebeplerini gerçekten takip eden sonuçlardır. İnsan bir bedene bağlı bir yıldızdır. Ta ki sonundan o iç çekişmelerinden özgürleşene kadar. Sadece mücadele edip elinden gelenin en iyisini yaparak içindeki büyük yıldız yeni hayatına çiçek açar. Her şeyin başlangıcını bilen içindeki yıldız gecenin aleminden özgürdür. Unutma insan, var olan her şeyin tezahür etmemişin bir başka formundan başka bir şey olmadığını... Var olan her şey başka şeylere dönüşüp başka bir varlığa geçer. Ve sen de bir istisna değilsin. Yasayı düşün. Çünkü her şey yasadır. Yasaya uymayanın peşinden gitme. Çünkü bunlar sadece duyuların yanıltmasıdır. Bilgelik tüm çocuklarına gelir. Onlar bilgeliğe geldiklerinde bile. Tüm çağlar boyunca ışık gizlenmiştir. Uyanı insan ve bilge ol. Hayatın gizemlerinin derinliklerine yolculuk ettim. Gizli olanı arayarak. Dinle ey insan ve bilge ol. Yer kabuğunun çok altında. Amente salonlarında insanlardan saklanan sırları gördüm. Sık sık derin gizli geçitten geçtim. İnsanların arasındaki hayat denen ışığa baktım. Orada hayatın çiçekleri altında yaşadım. İnsanların kalplerini ve sırlarını aradım. Gördüm ki insan... Hep karanlıkta yaşıyor. İçindeki müthiş alevin gizli ışığı. Gizli Amente efendilerinin huzurunda insanlara verdiğim bilgeliği öğrendim. Gizli bilgeliğin büyük üstadları onlar. Sonsuzluğun ucundaki gelecekten getirildiler. Yedi tanedir Amente efendileri. Sabahın çocuklarının efendileri. Döngülerin güneşleri, bilgeliğin üstatları onlar da insanoğlu kılığına bürünmemiş miydi? 3, 4, 5 ve 6, 7, 8, 9 İnsanların üstadlarının ünvanlarıdır. Çok uzak gelecekten formsuz, biçimsiz ama biçimlendirici. İnsanlığın öğretmenleri olarak geldiler. Sonsuza dek yaşarlar. Ama yaşayanlardan değiller. Yaşama bağlı değil ama yine de ölümden özgürler. Sonsuz bilgelikle ezele kadar yönetirler. Ölüm salonlarına hem bağlı hem değil. Yaşam var içlerinde ama yaşayan yaşam değil. Her şeyden münezzeh bütünün efendileri. Onlardan her şeyin üzerindeki gücün anahtarı logos ortaya çıktı. Onların çehresi engindir ama küçüklüğünde gizlidir. Bilinen ama bilinmeyen bir biçimde şekillenmiştir. Üç, tüm gizli büyülerin anahtarını elinde tutar. Ölülerin salonlarının yaratıcısı. Güç gönderip karanlıkla örterek insanoğlunu ruhlara bağlar. Karanlığı gönderir ki ruhun kuvvetini bağlar. İnsanoğlu için negatifin direktörüdür. Dört, gücü gevşetendir. O insanoğlu için yaşamın efendisidir. Bedeni ışık, çehresi alevdir. İnsanoğlunun ruhunu özgürleştirendir. 5. Tüm sihirli şeylerin efendisidir. İnsanlar arasında yankılanan sözün anahtarı. 6. Işığın efendisidir. Gizli yoldur. İnsanoğlunun ruhunun bir parçasıdır. 7. Enginliğin efendisi. Mekanların ustası, zamanların anahtarı. 8. Süreci yönetir. İnsanların yolculuğunu tartar ve dengeler. 9. Babadır. Çehresi engin, biçimsizden biçimlenir ve değişir. Sana verdiğim semboller üzerine meditasyon yap. Anahtardır bunlar ama insanlardan gizlenmiştir. Ey sabahın ruhu, daima yukarı uzan. Düşünceni yukarı, ışığa ve hayata çevir. Sana verdiğim anahtarların içindeki sayıları bul. Hayattan hayata giden yoldaki ışığı yak. Hikmetle ara. Düşüncelerini içine çevir. Zihnini ışığın çiçeğine kapatma. Bedenine düşüncenle oluşturduğun imgeyi yerleştir. Hayata götüren sayıları düşün. Bilgi olana yol açıktır. Işık krallığının kapıları açıktır. Sabahın güneşi gibi alevini dök. Karanlığı kapat, günü yaşa. Al kendin ey insan varlığının bir parçası olarak yediği. Var olan ama görüldükleri gibi olmayan. Açtım bilgeliğimi ey insan. Gösterdiğim yolu takip et. Bilgeliğin ustaları, sabah ışığının güneşi ve insanoğluna hayat. Tablet 4 Uzay doğuşu Dinle ey insan. Bilgeliğin sesine kulak ver. Atlantis'i totun sesini dinle. Karşılık beklemeden veriyorum sana bilgeliğimi. Bu döngünün zaman ve mekanlarından topladığım bilgeliği. Gizemlerin efendisi, sabahın güneşi, sonsuz yaşam ışığın çocuğu olarak, parıldayan sabahın yıldızı, Tot insanların öğretmenidir, bütündendir. Uzun zaman önce çocukluğumda, uzun zamandır gömülü Atlantis'le yıldızların altında uzanırken insanların çok ötesindeki gizemleri hayal ederdim. Sonra kalbimde bir özlem büyüdü, yıldızlara giden yolu fethetmek için. Yıllar geçtikçe bilgeliğin peşinden koştum. Yeni bilgi aradım, yolu takip ettim. En sonunda ruhum büyük bir sancı içinde esaretinden kurtulup uzaklaştı. Dünyalıların esaretinden özgürdüm. Bedenden özgür, gece boyunca parladım. Sonunda benim için yıldız uzay açıldı. Özgürdüm gecenin esaretinden. Şimdi uzayın sonuna dek aradım bilgeliği. Sınırlı insanın bilgisinin çok ötesinde. Uzayın derinliklerinde ruhum sonsuz ışık çemberine özgürce seyahat etti. Garip bilgin ötesinde bazı gezegenler vardı, büyük ve devasa, insan hayalinin ötesinde. Yine de yasayı buldum, tüm güzelliğiyle işliyordu. İnsanların arasındaki gibi onların arasında da. Sonsuzluğun güzelliğiyle ruhumu dışarı fırlattı, uzayın çok içlerinde. Düşüncelerimle uçtum. Havanın ahenkle dolu olduğu güzel bir gezegende dinlendim. Şekiller vardı düzen içinde hareket eden. Gecedeki yıldızlar kadar büyük ve heybetliydi. Uyum içinde büyüyen, düzenlenmiş denge. Kozmik semboller, kanun gibi. Yolculuğumda birçok yıldızın yanından geçtim. Birçok yıldızdan kendi dünyalarında bir sürü insan ırkı. Bazıları sabahın yıldızı gibi yükselmişti. Bazıları gecenin karanlığı kadar alçak. Hepsi yukarıya doğru mücadele ediyor. Yüksekleri kazanıp alçaklardan uzaklaşmak bazen ışık alemlerinden geçer. Karanlığın içinde yaşayıp ışığı kazanırlar. Bil insan, ışık senin mirasındır. Karanlığın yalnızca bir perde ve ilizyon olduğunu bil. Kalbinde mühürlenmiş ebedi parlaklık, özgürlüğü fethedeceği anı bekler. Gecenin perdesini yırtmayı bekler. Etere hakim olan bazılarını gördüm. Hala insanlardı ama mekana bağlı değillerdi. Her şeyin temelinde yatan gücü kullanıyorlardı. Uzayın derinliklerinde bir gezegen inşa ettiler. Her şeyin akan kuvvetin sayesinde. Eteri yoğunlaştırıp forma dönüştürdüler. Canları istediği gibi formları büyüttüler. Bilimde tüm ırklardan üstündür onlar. Bilgelikleri güçlü yıldızın oğulları. Uzun süre durup bilgeliklerini izledim. Eterden şehirler yaratmalarını gördüm. Devasa gül ve altın. Asli elementten oluşmuş formlar. Tüm maddenin temeli. Eter her şeyin içinde. Çok geçmişte hakim olmuşlardı etere. Kendilerini zahmetin esaretinden kurtardılar. Zihinlerinde bir resim oluşturup hızla onu yarattılar. Sonra ruhum kosmos boyunca hareketlendi. Sürekli eski ve yeni şeyler görerek. Öğrendim ki insan gerçekten uzayda doğdu. Güneşin güneşi, yıldızların çocuğu. Bil ki ey insan, neyin içinde yaşıyorsan, o kesinlikle yıldızlarda birdir. Bedenleriniz merkezi güneşin etrafında dönen gezegenlerden başka bir şey değildir. Tüm bilgeliğin ışığını elde ettiğinizde, Eterde parlamakta özgür olacaksınız. Dış karanlığı aydınlatan güneşlerden biri, ışığa dönüşen uzay doğumlulardan biri. Yıldızlar nasıl parlaklığını zamanla kaybeder, Işık onlardan geçip büyük kaynağa gider. Ruh da böyle gider ey insan, gecenin karanlığını geride bırakarak. Siz önce eterden oluştunuz. Kaynaktan akan parlaklıkla doldunuz. Etrafında birleşen etere bağlı. Yine de sonunda özgür olana dek alev alır. Alevini karanlıktan kaldır. Geceden uç ki özgür olasın. Uzay zamanda seyahat ettim. Ruhumun sonunda özgür olduğunu bilerek. Biliyordum ki şimdi bilgeliği arayabilirdim. Sonunda bir düzeme geçtim. Bilgiden saklı, bilgelikle bilinmeyen, bildiğimiz her şeyin ötesinde bir uzantı. Şimdi ey insan, ben bunu öğrendiğimde ne mutlu ki ruhum büyüdü. Çünkü artık özgürdüm. Dinle ey uzay doğumlu, bilgeliğimi dinle. Dinle ki... Sen de sonunda özgür ol. Dinle ey insan tekrar bilgeliğimi. Dinle ki sen de yaşa ve özgür ol. Dünyalı değilsin sen, yeryüzünden değil. Kozmik ışığın çocuğusun sen sonsuz. Ey insan, atalarından haberin yok mu? Gerçekten ışık olduğunu bilmiyor musun? Büyük güneşin güneşi bilgelik kazandığında ışıkla olan akrabalığını fark edebileceksin şimdi size ilim veriyorum yürüdüğüm yolda yürüme özgürlüğünü size gösteriyorum nasıl bir çabayla yıldızlara giden yolu yürüdüğümü ey insan dinle ve esaretini gör zahmetlerden nasıl kurtarılacağını öğren karanlığın içinden ışıkla yukarı çıkasın ve yıldızlarla bir olasın daima hikmeti yolunu takip et Aşağılardan sadece bu şekilde yükselebilirsin. Her insanın kaderi onu ileri götürür, sonsuzluğun tüm eğrilerine. Bil ki ey insan, tüm uzay düzen içindedir. Sadece düzende sen bütünle bir olursun. Düzen ve denge kosmosun kanunudur. Takip et ve sen de bütünle bir ol. Bilgelik yolunu takip edecek kişi, yaşamın çiçeğine açık olmalıdır. Bilincini karanlıktan dışarı uzatıp, Bütünde, zaman ve mekanda akmalı. Sessizliğin derinliklerinde, Son arzulardan kurtulana kadar oyalanmalısın. Sessizlikle sözcüklerin esaretinden kurtul. Yemek arzusunu yenene kadar yemekten vazgeçme. Bu ruhun esaretidir. Sonra karanlıkta uzan. Kapat gözlerini ışığın huzmelerine. Ruhunun gücünü bilincinde merkezle. Gecenin karanlığından sarsılarak kurtul. Zihnin arzu ettiğin şeyi koy. Görmek istediğin yeri resmet. Tüm gücünle ileri geri titreş. Ruhunu karanlığından gevşet. Şiddetle sallanmalısın tüm gücünle. Sonunda ruhun özgür olana dek. Kozmin Alevi, kelimelerin ötesinde bir güçtedir. Alemlerle dolu insana bilinmeyen, Güçlü ve dengeli, Düzen içinde ilerler. Uyumun müziği, insandan çok ötede, Müzikle konuşup, renkle şarkı söyler. Sonsuzluğun bütününün başlangıcından gelen Alev, Kendi alevini tutuştur çocuğum, Renklerle yansın ve müzikle yaşasın. Sesi duy, ve özgür ol. Özgür bilinç kozmikle kaynaşmıştır. Düzenle birdir tümün yasasıyla. Bilmiyor musun ey insan? Karanlığın içinden çıkan alev bütünün sembolüdür. Bütünün ışığının gelmesi için bu bilgeliğe ulaşma duasını et. Şöyle de. Kozmos'ta parlayan ışığın kudretli ruhu. Alevini ahenkle kendine yaklaştır. Ateşimi karanlıktan al ve yükselt, tümle bir olan ateşin mıknatısı. Ruhumu kaldır, sen yüce ve kudretlisin. Işığın çocuğu, bana sırt çevirme, ocağında erit beni. Her şeyle bir ve her şey bir, can sıkıntısının ateşi ve beyinle bir bütün. Ruhunu esaretten kurtardığında bil ki karanlıklar gitmiştir. Uzay boyunca bilgeliği arayabilirsin. Etten ürülmüş hapsine bağlı değilsin artık. İleriye ve içeriye, sabaha doğru özgürce. Ey ruh, ışığın alemleri düzen içinde, uyum içinde yürü. Özgürce yürü, ışığın çocuklarıyla yürü. Ara ve bul kendini. İşte bilgeliğimin anahtarı. Böylelikle ey insan, mutlaka özgür olursun. Tablet 5 Undal'ın Efendisi Rüyamda sık sık Batık Atlantis'i görürüm. Gecenin içinden geçmiş, çağlarda kaybolmuş. Sonsuza dek güzellik içinde var oldu o. Gecenin karanlığında parıldadı. Atlantis günlerinde dünyanın efendisi güçlü kudretliydi. Dünyada doğanlara hükmediyordu. Ulusların kralı, bilgeliğin üstadı. Suntal'ın içinden gelen ışık. Yolun koruyucusu tapınağında yaşardı. Undal'ın üstadı. Atlantis günlerinde dünyanın ışığıydı. Üstad o. Bizim ötemizdeki bir döngüden gelmişti. Bedenlerin içinde yaşardı. İnsanların arasında biri olarak. Dünyada doğmamıştı. Bizden çok ötelerden geliyordu. Döngünün güneşi insanlardan çok ileriydi. Bil ki ey insan, efendim Horlet asla insanoğluyla bir değildi. Çok eskiden Atlantis'in güçlü olduğu zamanlarda biri çıka geldi. Bilgeliğin anahtarını elinde tutuyordu. Işığın yolunu herkese gösteriyordu. Işığa yolunu gösterdiği insanoğluna. Karanlığa hakim olup insan ruha liderlik eden yukarıdaki yükseklerde ışıkla bir olan. Krallıkları bölümlere ayırdı. On tane vardı insanoğlunu yönettiği. Diğerlerinin üzerine tapınağı inşa etti. O tapınağı insanlar yapmamıştı. Eterden çekti materyalleri. Yutaranın gücüyle yoğurup oluşturdu. Tüm formları zihniyle yarattı. Millerce ve millerce kapladı adayı. Büyüdü kudretlice. Siyah ama siyah değil. Ama uzay gibi kara. Kalbinin derinliklerinde ışığın özü. Hızlıca yükseldi tapınak. Efendinin sözüyle oluştu. Formsuzdan forma dönüştü. Eterden çektiği formlarla içini büyük salonlarla doldurdu. Zihninden gelen bilgeliği koydu içine. Tapınağın içinde formsuzdu o. Ama o insan suretine form verendi. Onların arasında yürüse de onlardan değildi. Farklıydı insanoğlundan. İnsanların arasından seçti sonra üç tanesini. Ona aracı olsunlar diye. Üç tane en yükseğini seçti ki Atlantisli arasında bağlantı olsunlar. Onlar onun mesajını taşıyan elçilerdi. Sonra diğerlerini getirip onlara bilgelik öğretti. Onlar insanların öğretmeniydi. Undol adasına yerleştirdi onları. İnsanlara ışığın öğretmenleri olsunlar diye. Seçilenlerin hepsi beş ve on yıl boyunca eğitim görmeliydi. Yalnız bu şekilde ışığı anlayıp insanlara öğretebilirlerdi. Ve tapınağa gelip öğrendiler, insanlığın efendisinin kaldığı yere. Ben tot, her zaman bilgeliği aradım. Karanlıkta da, aydınlıkta da. Gençliğimde çok yol kat ettim. Hep yeni bilgiler aradım. Çok aradıktan sonra o üç elçiden biri. Beni ışığa getirdi Karanlıktan çıkarıp aydınlığa Efendinin huzuruna getirdi beni Tapınağın derinliklerinde Büyük ateşin önünde Görkemli tahtında oturuyordu o Önündeydim ben Efendinin ışıktandı kıyafeti Ve ateşle parlıyordu O büyük bilgeliğin önünde diz çöktüm Işığın dalgalar halinde içimden aktığını hissettim ve efendinin sesini duydum. Ey karanlık, ışığa gel. Uzun zamandır ışığa giden yolu aradın. Yeryüzünde zincirlerini çözen her ruh, kısa sürede gecenin esaretinden kurtulacaktır. Karanlığın içinden yükseldin sen. Hedefindeki ışığa yaklaştın. Şimdi burada benim oğullarımdan biri olarak kalabilirsin. Bilgeliğin topladığı kayıtların koruyucusu. Öteden gelen ışığın aracı. Gerekeni yapmak için kendini hazırla. İnsanoğlunun hızla üzerine gelecek olan karanlık çağlar boyunca bilgeliği koru. Yaşa burada. Bilgeliği kana kana iç. Sırlar ve gizler sana açılacak. Sonra cevap verdim ona. Ey insanlara inanışık. ışık. İnsanların üzerine ışıldayan bilgeliğin bana ulaşacak ki insanların öğreticisi olayım. Işığını bana bahşet ki özgür kalayım. Efendi konuştu sonra. Bilgeliğinle asırlar yaşayacaksın. Okyanusun dalgaları Atlantis'i kaplayınca ışığına tutun. O ışık karanlığın içinde gizlense de, sonra çağrıldığında geri gelene kadar. Şimdi git ve bilgeliğini geliştir. Sonsuzluğun tümüne doğru ışıkla büyü. Sonra uzun bir süre ışıkla bir olana kadar, Efendinin tapınağında kaldım. Sonra yıldız alemlerinin ışığın yolunu sürdüm. Dünyanın derinliklerinin kalbine doğru takip ettim yolu. Sırları öğrendim. Aşağıdaki ve yukarıdaki. Amenti salonlarına giden yolları takip ettim. Dünyayı dengede tutan yasayı öğrendim. Dünyanın gizli salonlarını delerek girdim bilgimle. Dünyanın kabuğundan içeri derinlere doğru yol izledim. Çağlar boyu insanlardan gizlenen o yolları. Önümde açıldı her yeni bilgide, yeni bilgelikler. Bildim ki her şey o bütünün parçası. Bütün bildiklerimizden daha da yüce. Sonsuzluğun kalbini aradım çağlar boyu. Derinden de derin, sırlarla dolu. Şimdi o çağlara geri dönüp baktığımda görüyorum ki bilgeliğin sınırı yok. Hep daha da genişliyor zaman içinde. Sonsuzlukla bir, her şeyden daha büyük. Kadim Atlantis'te ışık vardı. Herkesten gizli, karanlık da vardı. Diğerleri arasında yükselen bazı insanlar ışıktan karanlığa düştü. Bilgilerinden ötürü böbürlendiler. Diğerleriyle kendilerini kıyas edip kibre düştüler. Yasak olanı deldiler. Aşağıdakine giden kapıyı açtılar. Daha çok bilgi aradılar ama aşağıdakini yukarı çıkararak. Aşağıya inen dengeli olmak zorunda yoksa ışıksızlık onu esarete düşürür. Açtılar sonra öğrendikleriyle insana yasak olan yolları. Ama tapınağında her şeyi gören efendi Agvantis'in durdu. Ruhu Atlantis'teyken. Özgürce gezerken ruhu Atlantis'te Atlantisileri büyüleriyle gördü. Açtıkları kapıların dünyayı felakete sürükleyeceğini. Hızla ruhu bedenine geri geldi sonra. Agvantis'inden yükseldi. Üç güçlü elçisini çağırdı. Dünyayı parçalayacak emirlerini verdi. Yeryüzünün kabuğundan çok derinlere, Amenti salonlarına indi hızlıca efendi. Yedi efendinin güçlerini çağırıp dünyanın dengesini değiştirdi. Karanlık sulara gömüldü Atlantis. Açılan kapılar kırıldı. Aşağıya inen yolların girişi kapandı. Undal hariç tüm adalar parçalandı. Ve efendinin oğullarının olduğu adanın da bir kısmı. Onların bazılarını bağışladı öğretmen olmaları için. Sonradan gelenlere, daha az gelişmişlere ışık olsunlar diye. Beni çağırıp Tot dedi. Yapmam gerekenler için emin verdi. Al Tot yanına tüm bilgeliğini. Tüm kayıtları, tüm sihrini, insanlar arasında ışık tekrar yükselene dek kayıtları sakla ve git şimdi insanlara öğretmen olarak. Asırlarca ışık sende kalacak, gizli ama aydınlanmış insanların bulabileceği şekilde. Biz tüm dünya üzerinde sana güç verdik. O güç sana ait. İster al, ister bırak. Şimdi Atlantis'in oğullarını topla çevrene. Al onları ve kayalık mağaralara saklanın. Kemin oğullarının topraklarına gidin. Sonra topladım Atlantis'in oğullarını ve Atlantis'in tüm kayıtlarını alarak uzay gemisine koydum. Gücümü topladım. Güçlü sihrin araçları çoktur. Sabahın kanatlarıyla yükseldik tapınağın üzerinde. Üçlüğü ve efendiyi geride bıraktık. Tapınağın derinliklerindeki salonlarda döngünün efendilerine giden yolu kapattık. Ama her zaman bilene açıktır Amenti yolu. Sabah hızla çıkıp Kemin oğullarının topraklarına gittik. Orayı tüm gücümle fethedip liderlik yapmaya başladım. Kemin oğullarına ışığı yükselttim. Kayaların derinlerine gömdüm uzay gemimi. İnsanın özgürlüğe ulaşacağı zamanları bekledim. Uzay gemisinin üzerine bir işaret diktim. Aslan gibi ama aslan değil. O işaretin altındadır uzay gemim. İhtiyaç olduğunda yüzeyi çıkmayı bekler. Bil ey insan, çok uzak gelecekte işgalciler çıkıp gelecekler derinliklerden. Sen de uyan o zaman ey bilge olan. Gemimi al ve kolaylıkla fethet. İşaretin altında sırrım yatar. Ara ve bul inşa ettiğim piramidi. Hepsi birbirine kilit taşıdır. Hepsi hayata açılan kapılar. Sana bıraktığım anahtarı takip et. Ara ve hayata açılan kapılar senin olsun. Derin bir tünel duvarla biten piramidim ara. Yedinin anahtarını kullan ve tüneli takip et. Şimdi sana bilgeliğimi verdim. Yolu gösterdim ve yolu açtım. O yolu takip et, sırlarımı keşfet. Tablet altı, sihrin anahtarı Ey insan, sihrin bilgeliğine kulak ver. Unutulan güçlerin sesini duy. Uzun zaman önce, ilk insanın günlerinde, ışıkla karanlık arasında bir savaş başladı. Şimdi olduğu gibi, hem karanlık hem ışıkla doluydu. Bazıları cehennemin karanlığında sallanırken, Diğerlerinde ışık ruhu dolduruyordu. Evet, bu kavga kadimdir. Işıkla karanlığın sonsuz çekişmesi. Şiddetle savaşırlar asırlardır. İnsana görünmeyen garip güçler kullanırlar. Siyahla dolmuş ustalar oldu ışığa karşı mücadele eden. Ama başkaları da vardı. İçleri parıldayan, gecenin karanlığını fetheden. Hangi çağda veya alemde olursan ol, sen de gecenin savaşıyla karşı karşıya kalacaksın. Çok çok geçmişte sabahın güneşleri yukarıdan indi. Baktılar ki dünya geceyle dolu. Orada eski vakitte başladılar mücadeleye. Işık ve karanlığın zaman kadar eski savaşı. O zamanlar çok kişi karanlıktaydı. Ve gecenin karanlığında ışık zayıf bir alevdi. Gecenin üstatları vardı. Onlar her yeri karanlıkla doldurmak istedi. Diğerlerini de karanlığa çekmek istedi. Kararlılıkla durdu karşılarında ışığın efendileri. Şiddetle boğuştular gecenin karanlığında. İnsanları geceye bağlayan zincirlerin prangaları sıkıldı iyice. Kara büyü yaptılar. Hep karanlığın gücünü insanlara getirdiler. İnsanın ruhunu geceye gömen bir büyüdü bu. Bir araya toplandılar karanlığın kardeşleri. Onlar çağlar boyu insanoğlunun düşmanı oldular. Saklandılar, bulunamadılar insanoğlu tarafından. Sonsuzluk boyu ilerlediler ve çalıştılar karanlıkta. Gecenin karanlığında saklandılar ışıkta. Gizlice, sessizce kullandılar güçlerini, insanlığı köleleştirip ruhunu bağladılar. Görünmeden gelir ve giderler. İnsan tüm cahilliğiyle onları yer altından çağırır. Karanlık kardeşlerin yolu karanlıktır. Karanlığın karanlığı, gecenin değil. Yürürler dünyanın her yerinde, yürürler insanın rüyasında. Güçlendiler hep etraftaki karanlıkla. Kendi alemlerinden diğerlerini de çağırdılar, insanın görmediği şekillerle. İnsan zihnine girerler bu karanlık kardeşler. Etrafına örerler gecenin örtüsünü. Sonra hayat boyu sürer ruhun esareti. Gecenin örtüsünün prangalarıyla bağlanır. Yasak bilgiyle donanmışlardır. Güçlüdür onlar. Yasak çünkü geceyle bir. Duya insan, uyarımı dinle. Gecenin esaretinden kurtul. Ruhunu karanlığın kardeşlerine teslim etme. Yüzün hep ışığa dönük olsun. Biliyor musun ey insan, tüm üzüntülerin sadece gecenin örtüsünden gelir. Evet insan uyarılarıma kulak ver ve yukarılar açık. Karanlığın kardeşleri ararlar ışığın yolunda yürüyenleri. İyi bilirler ışık yolunda yürüyenlerin, güneşe gidenlerin çok ama çok gücü vardır onları karanlığa bağlayacak. Dinle insan önüne çıkanları. Ama tart sözlerini ışıktan mı geliyor? Çoğu vardır karanlık parlaklıkta yürüyen ama ışığın çocuğu olmayan. Onların peşinden gidip yollarını yürümek kolaydır. Yine de, ey insan, dinle uyarımı. Işık sadece çabalayana gelir. Hikmetin yolu zordur. Işığın yolunu yürümek zordur. Bu yolda çok taş çıkacak önüne. Bir sürü dağ tırmanacaksın ışık yolunda. Ama yine de bil yolları. Çıkabilen özgürdür o ışık yolunda. Bil ki, ey insan, nihayetinde... Işık kazanmak zorunda. Karanlık ışıktan sürülmek zorunda. Dinle ey insan. Dikkat ver bilgeliğe. Karanlık nasılsa ışık da öyle. Karanlık sürüldüğünde ve perde kalktığında ışık gelip parlayacak karanlığın içinden. Karanlık kardeşler nasıl varsa ışığın kardeşleri de öyle var. Karanlığın kardeşlerine rakiptir onlar. İnsanı geceden kurtarmaya çalışırlar. Güçleri çok, kudretleri boldur. Gezegenlerin uymak zorunda olduğu yasayı bilirler. Uyum ve düzen içinde çalışırlar. Kurtarırlar insanı gecenin esaretinden. Onlar da gizlice yürür, insanoğluna görünmezler. Karanlık kardeşlere karşı hep savaştadır onlar. Hep fethetti, hep kazandı bitmeyen zaman içinde. Ama hep kazanacaktır ışık sonunda. Gecenin karanlığını sürecektir. Evet insan, bil bunları. Her zaman ışık çocuklarının yanında yürü. Güneş gücünün efendileridir onlar. Görünmezler hiç insana ama hep korurlar onu. Herkese açıktır onların yolu. Işık yolunda yürüyen herkese. Kara Amenti'den özgürdür onlar. O salonlardan özgürdür. Hayatın saltanatının olduğu. Güneştir onlar. Ve sabahın efendisi, ışığın çocukları insana parlayan. İnsan gibidirler ama değildirler. Geçmişte bu ikisi ayrı değildi. Sonsuz bir de birliktelerdi. Tüm mekanlarda zamanın başlangıcından beri. Tüm birin içinde bir olarak geldiler. İlk oluşan ve oluşmayan ilk zamandan. İnsanları tüm kaza ve beladan koruyacak sırları verdiler. Ustanın yolundan ilerleyen söküp atar gecenin bağlarını. Formu olmayanı fethetmek zorunda. Korkunun hayaletini yenmek zorunda. Bilmeli ki tüm sırları elde etmeli. Karanlıktan kurtaracak yolu yürümeli. Hep aklında tutmalı ışığın hedef olduğunu. Büyük engeller çıkacaktır karşısına o yolda. Yine de yürüyecek güneşin ışığını. Dinle ey insan. Güneş ışığın bir sembolüdür. Şimdi sana sırlar vereceğim. Şimdi çık karanlık gücün karşısına. Çık ve fethet gecenin ustalarının bilgisini. Tüm karanlık korkuları yenmeni sağlayacak bilgiyi. Sana verdiğim hikmeti kullan. Kullan ki karanlık kardeşlerin hakimi olasın. Üzerine karanlık bir kapıya çekiliyorsun gibi bir hissiyat gelirse kalbini gözlemle ve bak. O duygu içinden mi geliyor? Eğer bu karanlık kendi zihnindense kov hemen onları. Vücuduna bir titreşim dalgası gönder. İlki düzensiz, sonra düzenli bir titreşim dalgası. Serbest kalana kadar bunu tekrarla. Beyin merkezinden bir dalga kuvveti başlat. Dalgalar halinden başından ayağına kadar yönlendir bu dalgaları. Ama eğer kalbinde karanlığı bulamıyorsan, Bil ki sana doğru bir güç yollanmış. Sadece bilerek üstesinden gelebilirsin. Sadece bilgelikle özgür olmayı umabilirsin. Bilgi hikmeti, hikmet gücü getirir. Kazan bunları ve üzerlerine hakimiyet kur. Önce karanlık bir yere git. Etrafına bir çember, daire çiz ve o çemberin ortasında dik dur. Bu formülü kullan ve özgürleş. Kaldır kollarını yukarı. Gözlerini kapat ve ışığı kendine çek. Işığın ruhunu çağır, zaman ve mekandan. Şu sözleri kullan ve özgürleş. Ey hayatın ruhu, bedenimi doldur ışığın ruhuyla. Karanlığın içinde ışıyan çiçeğin içinden gel. Yedi Efendinin yönettiği salonlardan gel. Söylüyorum isimlerini ben o yedinin. 3, dört beş ve 6, yedi 8, dokuz. 3, 4, 5 ve 6, 7, 8, 9 İsimlerini söyleyip yardıma çağırıyorum onları Kurtar beni ve özgürleştir karanlığından Bana yardım etmeleri ve kurtarmaları için isimleriyle çağırıyorum ve size sesleniyorum Untanas, Kuertas, Cietal ve Goyana Huertal Senveta Ardal Onların isimleriyle sana yalvarırım Beni karanlıktan kurtar Işıkla doldur Bil ki ey insan, bunu yaptığın zaman seni bağlayan esaretinden kurtulacaksın. Gecenin kardeşlerinin bağlarını fırlat at. Biliyor musun, bu isimlerin gücü seni prangalarından kurtaracak titreşime sahip. Kullan bunları, kurtar kendini. Kardeşini kurtar ki o da çıksın karanlıktan. Sen ey insan, kardeşinin yardımcısısın. Gecenin esaretinde çürümesine izin verme. Şimdi sana veriyorum sihrimi. Al bunu ve ışığın yolunda kullan. Işık ve hayat olsun sana. Üstteki döngünün güneşi olasın. Tablet yedi, yedi efendi. Dinle ey insan, duy sesimi. Zihin alanını aç ve hikmetimden iç. Yolculuk ettiğin hayatın yolu karanlıktır. Bir sürü tuzakla doludur Elde et ki yolunda ışık olsun Aç ruhunu ey insan kozmiye Ve onunla ruhun bir aksın Işık sonsuzdur Karanlık kısa sürer Bil ki ışık seni doldururken Karanlık kısa sürede yok olur Aç ruhun aydınlığın kardeşlerine Bırak girip seni ışıkla doldursunlar Kaldır gözlerini kozmosun ışığına Yüzün hedefe dönük olsun Sadece tüm bilgeliğin ışığını kazandığında sen sonsuz hedefle bir olabilirsin. Hep sonsuz birliği ara. Hep bire giden ışığı ara. Dinle ey insan, duy sesimi. Hayat ve ışığın şarkısını söylüyorum. Tüm uzayda ışık yaygındır. Alevlerle dolu sancakları her şeyi kapsar. Karanlığın perdesindeyken hep ara onu. Nihayetinde mutlaka ışığı bulacaksın. Gizli ve üzeri kaplı, insanın bilgi tarcığında kayıp, sonlu olanın derinlerinde sonsuz var. Kayıp ama mevcut. Her şeyin içinde akar, her şeyde yaşam bulur. Tüm uzayda sadece tek bir hikmet var. Ayrı gibi gözükse de birle birlik içinde. Var olan her şey ışıktan gelir. Ve ışık da her şeyin içinde, her şey bir düzen içinde yaratıldı. Yasa liderlik eder uzaya, sonsuzun içinde yaşadığı. Dengenin içinden büyük döngüler doğar. Uyum içinde sonsuzun sonuna dekilerler. Bil ki ey insan, uzay zamanın çok ötesinde sonsuzun kendisi de değişim geçirir. Dinle beni ve bilgeliğin sesine kulak ver. Bil ki bütün sonsuza dek tümdür. Belki ki zaman boyunca sen hikmetin peşinden gidebilirsin ve hep daha çok ışık bulursun yolda. Evet, hep uzaklaştığını göreceksin. Hedefin günden güne hep senden kaçacak. Çok eskiden Amenti salonlarında ben tot döngülerin efendilerinin huzurundaydım. Onlar hikmetlerinde kuvvetlidir. İlk olarak efendi götürdü beni onların yanına. Ama sonra özgürdüm huzurlarına çıkmakta. Toplantılarına katılabiliyordum. Sık sık o karanlık dehlizden geçtim aşağıya. Işığın hep parladığı o salona. O efendilerden, üst döngülerden getirdikleri bilgileri öğrendim. Onlar bu döngüde tezahür ederler. Tümün bilgileriyle insanlara rehberlik ederler. Yedi tane ve çok güçlüler. Benim ağzımla bu sözleri insanlara söylüyorlar. Defalarca çıktım onların karşılarına, ses kullanmadan söyledikleri sözleri dinledim. Bir keresinde dediler ki bana, ey insan hikmet sahibi olmak ister misin? Onu alevin kalbinde ara. Güç sahibi olmak ister misin? Onu alevin kalbinde ara. Peki alevin kalbiyle bir olmak ister misin? Onu da kendi gizli yerlerinde ara. Çokça konuştular benimle. Bu dünyadan olmayan bilgeliği öğrettiler. Hep yeni aydınlık yolları gösterdiler. Yukarıdan gelen hikmetli bilgiyi öğrettiler. Operasyon bilgisi verdiler. Yasayı ve her şeyin düzenini öğrendim. Tekrar konuştu benimle yedili. Dediler ki, biz zamanın çok ötesinden geliyoruz ey insan. Zaman mekanın ötesinden yolculuk ettik buraya. Sonsuzluğun sonundaki yerden. Sen ve kardeşlerin daha henüz forma dönüşmemişken biz bütünün emriyle tezahür ettik. Biz insan değiliz ama biz de bir zamanlar insandık. Büyük boşluktan gelip forma büründük. Yasanın hükmüydü bu. Bil ki aslında forma giren formsuzdur. Sadece senin gözünde tezahür eder. Ve tekrar konuştu benle yedili. Dediler ki, ışığın oğlu ey tot. Sen özgürsün. Yukarı giden o aydınlık yolda özgürsün. Nihayetinde her şey bir olana kadar özgürsün. Sırayla tezahür ettik biz. Üç, dört, beş ve altı, yedi, sekiz, dokuz. Bilki bunlar döngünün numaralarıdır. Bizim insana inen sıralamamız. Hepsinin kontrol ettiği bir kuvvet ve görev var. Yine de biz döngümüzde ruhumuzla biriz. Yine bizim de kendi hedeflerimiz var. İnsan idrakinin çok ötesinde bu hedefler. Sonsuzluk bütünden daha uzağa genişler. Orada, henüz zamanın olmadığı yerde hepimiz bir oluruz. Tümden daha büyük. Zaman ve mekan dairelerle hareket eder. Yasalarını öğren ve sen de özgür ol. Evet, sen de döngüler arasında yolculuk etmekte özgür olasın. ''Kapıyı koruyan gardiyanları geçesin.'' Sonra dokuz benimle konuştu ve dedi ki, ''Ben çağlar boyunca var oldum. Hayatı bilmeden, ölümü tatmadan. Bil ki ey insan, çok uzak gelecekte, yaşam ve ölüm bütünle bir olur. İkisi de mükemmel bir dengede tamamlar birbirini. Ve bütünün birliğinde ikisi de var olmaz.'' Ve bu döngünün insanları arasında yaşam gücü yaygındır. Büyütme içinde hayat onlarla bir olur. İşte ben senin döngünde tezahür ediyorum. Ama yine de senin gelecek zamanında varım. Ve benim için zaman diye bir şey yok. Çünkü benim dünyamda zaman yok. Çünkü biz forma sahip değiliz. Hayat yok bizde. Ama var oluyoruz. Senden daha tam, daha muhteşem ve daha özgürce. İnsan bir alevdir daha bağlanmış ama biz kendi döngümüzde sonsuza dek özgürüz. Bil ki ey insan sen de yukarı döngülere ilerleyebildiğinde hayatın kendisi karanlığa geçecek ve sadece ruhun özü kalacak. Sonra sekiz konuştu benimle dedi ki bildiğin her şey aslında küçücük muhteşem olana dokunmadın henüz. Uzayın derinliklerinde, ışık varlıkların hüküm sürdüğü yerde ben ışığa doğru geldim. Forma kavuştum ama senin gibi değil. Işıktan bir bedendi benim formum. Ölümün ve yaşamın ne olduğunu bilmezdim. Yine de var olan her şeyin efendisiyim. Engellerin arasından yolu bul ve ışığa giden yolda ilerle. Sonra dokuz konuştu. Öteye giden o yolu ara ve bul. Yüksek bilinci ulaşman imkansız değil. İki bir olunca ve bütün olunca bil bariyer kalkmıştır. Ve sen yolda özgürsündür artık. Kendini formdan formsuza büyüt ki yolda özgür olasın. Çağlar boyu dinledim. Tümün yolunu öğrendim. Şimdi düşüncemi her şeye yükseltebiliyorum. Dinle, dinle sen de ve duy seslendiğimde. Ey her yeri kaplayan ışık. Tümle bir ve birle bütün. Kanaldan bana doğru ak. Kanaldan bana doğru ak. Beni bütün ruhla bir yap. Gecenin karanlığından parlayarak. Zaman ve mekandan, Gecenin perdesinden özgürleştir beni. Ben ışığın oğlu. Emrediyorum karanlıktan kurtulup özgürleşmek için. Işık ruh için formsuzum. Formsuz, ama yine de ışıkla parlayan Biliyorum karanlığın esareti ışığın önünde parçalanıp düşmek zorunda Şimdi bu hikmeti veriyorum Sen de özgür ol ey insan Işık ve aydınlıkla dol Yüzünü ışıktan çevirme Ruhun aydınlık alemlerde var olsun Sen ışığın çocuğusun Düşüncelerini içe çevir Dışa değil İçindeki ışık ruhu bul Bil ki sen ustasın. Her şey içeriden getirilir. Aydınlık alemlere doğru büyü. Düşünceni ışıkta tut. Bil ki sen kosmosla birsin. Bir alev ve ışığın çocuğusun. Şimdi seni uyardım. Düşüncenin gitmesine izin verme. Bil ki aydınlık senin vücudundan akar. Karanlık kardeşlere dönme yüzünü. Onlar siyah kardeşlikten gelir ama gözlerini hep kaldır yukarı. Ruhu aydınlıkla uyumlu kıl. Dinle bu bilgeliği ve uygula. Duy sesimi ve itaat et. Aydınlığın sesini takip et. Yolla bir ol. Tablet 8 Gizemin Anahtarı Ey insan, sana bilgimi ve ışığımı verdim. Şimdi dinle ve yukarı Öte uzay alemlerinden getirilen bilgeliğimi al. Ben insan gibi değilim. Çünkü boyut ve alemden özgürleştim. Hepsinde yeni bir bedene bürünür, hepsinde form değiştiririm. Şimdi bilirim ki şekilsizlik şeklin her halini içerir. Yedinin hikmeti büyüktür. Kudretlidir onlar, ötedendir. Güçleriyle tezahür ederler. Öte taraftan gelen kudretlerle doludurlar. Dinle bu bilgeliğin sözlerini. Dinle ve kendinin yap. Bu sözlerin içindeki şekil sizi bul. Gizem sadece gizlenmiş bilgidir. Bilsende de ve perdeyi arala. Derine gömülmüş bilgeliği bul. Hem ışığın hem karanlığın ustası ol. Etrafındaki gizemler boldur. Eskilerin saklı sırları. ''Onları benim bilgeliğimin anahtarıyla ara. Mutlaka yolu bulacaksın. Güce giden kapı sırdır. Ama kim bulursa onu alır. Işığa bak ey kardeşim. Aç ve sen de al onu. Karanlığın vadisini yara yara geç. Gecenin sakinini alt et. Gözlerin hep ışık aleminde olsun ki sen de ışıkla bir olasın. İnsan şu an bu dünyada olmayan formlara değişim sürecinde.'' Şekilsize doğru büyüyor, üst döngüdeki aleme. Bil ki sen de şekilsiz olmalısın, ışıkla bir olmadan önce. Dinle ey insan, duy sesimi. Sana ışığa giden yolu söylüyorum. Buna ulaşmanın yolunu gösteriyorum. Senin de ışıkla bir olacağın zaman, dünyanın kalbinin sırlarını ara. Var olan yasayı öğren, yıldızları bir arada tutan yasayı. Dünyanın yaşam alevini araştır. O alevin bolluğunda yıkan. Üç köşeli yolu takip et. Ta ki sen de o alev olana kadar. Ses kullanmadan kelimelerle konuş. Aşağıda yaşayanlara karşı. Mavi ışıklı tapınağa gir ve tüm yaşamın ateşinde yıkan. Bil ki ey insan sen toprak ve ateşin karışımısın. Alevin aydınlıkla parlasın. Sen sadece ateş ol. Bilgelik Karanlıkta hissidir. Bu karanlık ruhun aleviyle aydınlığında bul hikmetini ve ışıktan doğ. Işığın şekilsiz güneşi. Hep daha fazla bilgelik ara. Kalbindeki alevde onu bul. Bilki sadece çabalayarak ışık beyne dökülür. Şimdi bilgelikle konuştum. Dinle sesimi ve uygula emirleri. Karanlığın perdelerini yararak geç. Yola ışık tut. Kadim Atlantis'ten söz ediyorum. Gölgenin krallığı zamanlarından bahsediyorum. Gölgenin çocuklarının geleceğinden bahsediyorum. Onlar büyük derinliklerden çağrıldılar. Dünya insanlarının bilgeliğiyle. Daha çok güç kazanmak için çağrıldılar. Çok eskiden Atlantis'ten önce insanlar arasında karanlığa dalanlar oldu. Kara büyü kullanarak aramızdaki büyük derinliklerden varlıkları çağırdılar. Onları bu döngüye getirdiler. Başka bir titreşimden de onlar. Formsuzdu. İnsanoğlu tarafından görülmeden onların aralarında yürüdüler. Ancak kan kullanarak form kazanabilirlerdi. Sadece insanlar sayesinde bu dünyada yaşayabilirlerdi. Eski çağlarda üstatlar tarafından alt edilmişlerdi. Geldikleri deliklere sokulmuşlardı. Ama aralarından bazıları kaldı. İnsanlardan gizli yerlere gizlendiler. Atlantis'te gölgelerde yaşadılar. Ama zaman zaman ortaya çıktılar. Evet, ne zaman kan sunulursa gelip yaşadılar insanlar arasında. İnsan formundalar, aramızdalar. Ama sadece görünür de insan onlar. Cazibenin altında yılan başlıdırlar. Ama insanların arasında insan gibi görünürler. Konseylere sızdılar. İnsana yakın formlar aldılar. Krallıkların liderlerini sanatlarıyla öldürüp onların suretinde yönettiler insanları. Sadece büyüyle ortaya çıkarılabilirler. Sadece ses ile yüzleri görünebilir. Gölgenin krallığından insanı yok edip onun yerini almak için geldiler. Ama bil ki ustalar güçlüdür sihirde. Yılanın yüzündeki perdeyi kaldırabilirler. Onları geri gönderirler geldikleri yere. İnsanlara gelip sırrı öğrettiler. Sadece insanın telaffuz edebileceği kelamı verdiler. Sonra hızlıca yılanın perdesini kaldırdılar insanlar arasında. Foyalarını ortaya çıkardılar. Ama dikkat et, yılan hala yaşıyor. Dünyada bazen açar çıkan yerlerde. Aranızda görünmeden yürürler, ayin yapılan yerlerde. Yine zaman geçtikçe insana benzer surete bürünecekler. Akya'da karayı bilen usta tarafından çağrılabilirler. Ama sadece akustu onları kontrol edebilir ve bedendeyken yakalayabilir. Gölgenin krallığını arama. Çünkü kötülük mutlaka gelir ararsan. Ve sadece aydınlığın ustası gölgenin korkusunu alt edebilir. Bilkey kardeşim, korku büyük bir engeldir. Aydınlıkta hepsinin ustası ol. Gölge hemen kaybolacak. Dinle ve duy sesimi. Işığın sesin ettir. Gölgenin vadisini arama ve sadece ışık ortaya gelir. Dinle beni ey insan. Bilgeliğimin derinliklerini dinle. Insandan gizlenen bilgileri konuşuyorum. Uzay zaman yolculuğumda çok ileri gittim. Hatta bu döngüdeki yerin sonuna bile. Evet. Bariyeri koruyan büyük köpekler baktı bana. Geçmeye çalışanları bekliyorlardı. Orada zaman yoktur. Hafifçe fark ettim döngülerin gardiyanlarını. Onlar sadece dik açılarla hareket eder. Kavisli boyutlarda değillerdir. Garip ve korkunçtur sınır koruyucu köpekler. Uzayın sınırlarını takip ederler. Vücuduna girerek onlardan kaçabileceğini sanma. Çünkü onlar açılardan kolayca takip ederler ruhu. Sadece çember sana koruma sağlar. Pençelerinden korur açıların sakinlerini. Eskiden bir keresinde büyük bariyere yaklaştım. Ve o kıyılarda zamanın olmadığını gördüm. Formsuz forma sahiptir sınır bekçisi köpekler. Evet, zamanın ötesinde gizlenenleri buldum. Ve onlar uzaktan kokumu aldı. Doğrulup büyük zili çaldılar. Döngüden döngüye duyulabilen zili. Ve uzayda hareket edip ruhuma doğru geldi. Hemen önlerinden, zamanın idrak edilemez sonundan geri kaçtım. Kovaladılar beni. Garip açılarla hareket edip insanın bilmediği bir şekilde. Evet, uzay zamanın sonunda gri kıyılarda bariyerin köpeğini buldum. Ötesine geçmek isteyen ruhları avlamak için bekliyordu orada çemberlerle kaçıp bedenime girdim kaçtım hızla kovaladılar beni evet peşimden geldiler açılarda aradılar ruhumu yutmak için evet bil bunu insan bariyere gitmeye çalışan ruh zamanın ötesindeki köpekler tarafından esarete düşürülebilir bu döngü bitene kadar alıkonulup bilinç gidince geride bırakılmak üzere Bedenime girerek çemberleri yarattım, açıların bilmediği. Formu yarattım, o formun içinden şekil aldım. Bedenimi çemberler yapıp zamanın döngülerinde izimi kaybettirdim. Ama yine de bedenimden özgürken bile hep dikkatli olmalıydım açılardan geçmemek için. Yoksa ruhum asla özgür olamazdı. Bil ki bariyerin köpekleri sadece açılarda hareket eder. Ama uzayın kavisinde edemez. Sadece kavis vererek kaçabilirsin. yoksa açılarda ararlar seni. Dinle ey insan uyarımı, öteye giden kapıyı arama. Çok azı büyük sınırı geçebilmiştir. O sınırın ötesinde daha büyük bir ışık parlar. Bil ki o sakinler köle edecek ruhları arar. Dinle ey insan, duy uyarılarımı. Açılardan değil kavislerden hareket et. Vücudunun dışındayken eğer köpeğin sesini az da olsa duyarsan, zil çalar gibi hissedersen hemen vücuduna geri dön kavislerle. Ondan önce o sesin içinden geçme. Yaşadığın forma girince ikisi ve çemberi birlikte kullan. Aç ağzını ve sesini kullan. Kelimeyi söyle ve özgür olacaksın. Sadece içindeki ışık tamamen dolu olanlar gardiyanları geçmeyi umabilir. Ve sonra ilerlemeli, garip kavisli açılarla insanın bilmediği yönlerle oluşturulmuş. Dinle ey insan, duy uyarımı. Yoldaki gardiyanları geçmeye çalışma. Önce içindeki ışığı büyüt. Ve kendini yolu geçmeye hazırla. Işık senin nihai amacın benim kardeşim. Ara ve daha fazlasını bul ışığın yolunda. Tablet 9 Uzamsal özgürlüğün anahtarı Dinle ey insan, duy sesimi. Sana bu döngüde karanlığı nasıl kovacağını, hayatına ışığı nasıl getireceğini, bilgeliği ve ışığı öğretiyorum. Ara ey insan, büyük yolun girişini bul. O yol seni sonsuz hayat ve güneşe götürecek, karanlığın perdesinden sıyıracak. Dünyadaki ışık olmayı araştır. Kendini ışığın kanalı, güneşin bu alandaki bir merceği yap. Gözlerini kozmosa, gözlerini ışığa dik, Efendinin sözleriyle konuş. Işığı buraya indiren özgürlüğün şarkısını söyle. Ruhunun şarkısını söyle. Yüksek titreşimi yarat. Seni bütünle bir yapacak titreşimi. Kendini kosmosla karıştır. Işıkla bir ol. Düzenin bir kanalı ol. Dünyanın yasasına bir yol ol. Senin ışığın ey insan, büyük ışıktır. Et giysisi gölgesi altından fışkırır. Işıkla bir olmadan önce karanlıktan yükselerek özgürleşmelisin. Karanlığın gölgesi etrafını sarmış durumda. Hayat akışıyla seni dolduruyor. Ama bil ki ey insan yükselmelisin. Vücudunu öne çıkarmalısın. Seni çevreleyen alemlerin çok ötesine çıkmalısın. Ve sen de birle bütün olmalısın. Etrafına bak ey insan. Işığın yansımasını gör. Evet, etrafındaki karanlıkta bile senin ışığın perdenin arkasından dökülür öne. Sen hep bilgeliği ara. Vücudunun ihanet etmesine izin verme. Işık dalgasının olduğu yoldan ilerle. Karanlık yoldan sakın. Bil ki bilgelik hep var olacak. Tüm ruhun başlangıcından beri var. Yolun yasasıyla temellenip uyumu yaratıyor. Dinle ey insan. Bilgeliğin öğretisini, eski zamanlardan gelen sesi duy. Evet, sana unutulan bilgiyi söylüyorum. Etrafındaki karanlığın sisinde unutulan. Bil ki insan, sen her şeyin en iyisisin. Sadece unutuldu bu bilgi. İnsan esarete düşüp, karanlık tarafından zincire vurulunca unutuldu. Çok eskiden vücudumu çıkarıp attım. Özgürce gezdim eterin enginliğinde. İnsanı esaretle tutan açıları çemberledim. Bil ki ey insan, sen sadece ruhsun. Bedenin hiçbir şey, ruh her şey. Bedenin sana engel olmasın. Karanlığı gönder ve ışıkla gez. Bedenini at ve özgür ol ey insan. Gerçekten bir ışık, Işıkla bir olan ışık. Gecenin prangalarından kurtulduğunda, ve uzayda ışığın güneşi olarak gezdiğinde göreceksin ki uzay sonsuz değil ama açılar ve kavislerle sınırlandırılmış bil ki ey insan tüm var olanlar sadece gelecekte olacakların bir yansıması madde akışkandır nehir gibi akar sürekli bir şeyden başka bir şeye dönüşür tüm çağlarda bilgi vardı asla değiştirilemez ama üstü karanlıkla örtülü. O kaybedilmedi. Ama insan tarafından unutuldu. Bil ki varlığını sürdürdüğün uzayın tamamında senin kadar muhteşem varlıklar var. Maddenin kalbiyle iç içe geçmiş. Tıpkı senin gibi. Ama yine de kendi uzamlarında. Çok eskiden, unutulmuş bir zamanda ben tot, kapıyı açtım. Diğer alemlere nüfuz ettim ve gizlenmiş sırları öğrendim. Maddenin derin özünde bir sürü sır gizlenmiştir. Dokuz tane iç içe geçmiş boyut vardır ve dokuz adet uzay döngüsü. Dokuzdur bilinç yayılma dedi ve dokuzdur dünya içindeki dünyalar. Evet, yukarıdan ve aşağıdan gelen dokuz tane döngü efendisi var. Uzay zamanla bölündüğü için uzay gizlenmişlerle doludur. Uzay zaman anahtarını bul ve bil ki, sen de kapıyı açacaksın. Bil ki uzay-zaman boyunca bilinç tabii ki var olmakta. Bizim bilgimizden gizli olsa da sonsuza dek var olmaya devam edecek. Dünyaların anahtarı içinde. Sadece orada. İnsan gizlerin kapısıdır ve anahtardır biriyle bir olmak için. Ara çemberin içinde. Sana vereceğim kelimeyi kullan. İçindeki kapıyı aç. Ve sen de mutlaka yaşayacaksın. Ey insan, sen yaşadığını zannediyorsun. Biliyorsun ki bu yaşam aslında ölümün içindedir. Vücuduna bağlı olduğundan emin olduğun sürece senin için hayat var olamaz. Senin için hayat var olamaz. Sadece ruh uzamdan bağımsızdır. Ve gerçekten onun hayatı vardır. Diğer her şey sadece kurtulunması gereken Esaretten bir pranga İnsanın dünyalı olduğunu düşünme Oradan gelmiş olsan bile İnsan ışıktan doğan ruhtur Ama bilmeden kimse özgür olamaz Işık doğumlu olanı karanlık sarar Karanlık ruhu esarette tutar Sadece arayan özgür olmayı umut edebilir Etrafındaki gölgeler düşüyor Karanlık her yeri kaplıyor Işılda tüm gücünle, ey insan ruhundaki ışık. Etrafındaki karanlığı doldur. Sen büyük ışığın oğlusun. Bunu hatırla ve özgürleş. Gölgede kalma, gecenin karanlığından fışkırarak çık. Bırak ışık olsun ruhunda, ey güneş doğumlu. Ruhun ışığın görkemiyle dolsun. Gecenin esaretinden kurtulsun, ışıkla bir olan bir ruh olsun. Sen tüm bilgeliğin anahtarısın. İçinde bütün zamanlar ve mekanlar gizli. Karanlığın esaretinde yaşama. Özgürleştir kendini. Özgürleştir kendini. Özgürleştir ışık formunu geceden. Tüm kozmosu büyük ışık doldurur. Tamamıyla senin içine akar. Bedenini bir ışık meşalesi yap. İnsanların arasında söndürülemeyecek bir ışık olsun. Çok eskiden bilgeliği arardım, insanlığın bilmediği bilgiler. Çok eskilere yolculuk ettim, zamanın başladığı mekana. Bilgileri hep aradım, hep kattım bilgeliğime ve anladım ki sadece gelecek tutuyor bilgeliğin anahtarını. Aşağıdan Amenti salonlarında daha çok bilgi arayarak yolculuk yaptım. Sordum döngün efendilerine, bana yol gösterdiler, sordum efendilere. Her şeyin kaynağı nedir dedim. Cevapladı kudretli sesiyle dokuzun efendisi. Ruhunu bedeninden özgürleştir ve gel benimle ışığa. Bedenimden çıktım. Gecenin içinde parlayan bir alev. Efendinin önünde durdum. Hayatın ateşinde yıkandım. Sonra bir kuvvet aldı beni. İnsan bilgisinin çok ötesinde insanın bilmediği mekanlar arasında uçuruma atıldım. Düzenin pervazlarını gördüm. Kaosun ve gecenin açılarında düzenin içinden çıkan ışığı gördüm. Işığın sesini duydum. Uçurumda alevi gördüm. Düzeni ve ışığı yaratırken. Düzenin kaos içinden çıkışı. ışığın hayat verişi. Sonra bir ses duydum. Duy ve anla. Alevdir her şeyin kaynağı. Tüm potansiyeli içinde tutar. Işığı öne çıkaran düzen... Kelamdır ve kelamdan hayat oluşur. Tüm var olur, bundan ortaya çıkar. Ve tekrar konuştu ses. İçindeki hayat kelamdır. İçindeki hayatı bul ve kelamı telaffuz edecek kuvveti. Uzun süre izledim ateşin özünden dökülen ışık alevini. Farkına varırsan hayat düzendir ve ateşle birdir. Vücuduma dönerek dokuzun önüne geldim. Konuştuklarında kudretle titreşen döngülerin sesini dinledim. Bil ki ey tot, hayat ateşin kelamıdır, sözüdür. Aradığın hayat dünyada sözdür, o da dünyada ateştir. Kelama, söze giden yolu ara ve güç mutlaka seninle olacak. Sonra dokuza sordum, ey efendi. Bana bilgeliğin yolunu göster. Kelama, söze giden yolu göster. Cevapladı dokuzun efendisi. Düzenin izini sür, yolu bulacaksın. Görmedin mi, kelam kaostan gelir. Görmedin mi, ışık ateşten gelir. Hayatına bak bu düzen için. Hayatını dengeleyip düzene sok. Duyguların tüm kaosunu bastır. Kaostan gelen düzen seni kaynağın kelamına götürecek. Sonra döngülerin gücünü verecek ve ruhunu öyle bir güç yapacak ki iradesi çağlar boyunca uzanacak. O sesi dinleyerek tüm kalbimle teşekkür ettim. Ezelden beri aradım düzeni, beni kelama yaklaştıracak düzeni. Bil ki kim ulaşırsa o düzen içinde olmalı. Kelamı sözü kendi düzeninde asla ve asla kullanamaz. Ey insan al bu sözleri hayatının bir parçası yap ve kullan. Düzeni fethetmek için arayışta ol. Kelamla bir olacaksın sende. Hayat yolunda ışıkla dolmak için çabala. Sadece ışık olmak için arayışta ol. Düşünceni ışığın bedeninde birliğinde tut. Bil ki her şey kaostan ışığa doğan düzendir. Tablet on, Zamanın Anahtarı Dinle ey insan, al bilgeliğimi. Uzayın derinliklerinde yatan sırları öğren. Öğren boşluğun içinde büyüyen o düşünceyi. O düşünce ki uzaya uyum ve düzen getirendir. Bil ki var olan her şey yasa sayesinde vardır. Yasayı öğren ve özgür ol. Gecenin prangalarına esir olma asla. Çok uzak, garip yerlere yolculuk yaptım. Zamanın uçsuz bucaksız derinliklerinde. Sonunda her şey ortaya çıktı. Bil ki sır, yalnızca insan bilinmediğinde sırdır. Sen de sırların kalbine yolculuk ettiğinde bilgi ve hikmete sahip olacaksın. Ara ve öğren ki zamandır işin sırrı. Onun sayesinde buradan kurtulabilirsin. Uzun süre aradım Bilgeli'yi. Evet, ne kadar yaklaşırsam o kadar uzaklaşacağımı bilerek onu sonsuzluğun sonuna dek arayacağım. Döngülerin efendileri bile bilir ki onlar bile bu amaca ulaşamamıştır. Çünkü bilirler ki ne kadar hikmet sahibi olsalar da hakikat sürekli büyür ve genişler. Bir keresinde efendiyle konuşmuştum. Ona içimde kabaran soruyu. Zamanın ve mekanın sırrını sordum. Ey efendi, zaman nedir? Sonra dedi ki bana, Bil ki ey tot, başlangıçta sadece bir boşluk ve hiçlik vardı. Zamansız ve mekansız bir hiçlik. Ve bu hiçliğe bir düşünce geldi. Amacı olan, her yeri kaplayan. Ve kapladı boşluğu. Madde yoktu. Sadece kuvvet vardı. Amaçlı düşüncenin bir hareketi titreşimi doldurdu boşluğu. Efendiye sordum. Bu düşünce sonsuz muydu? ve cevapladı. Başlangıçta ebedi düşünce vardı. Ve düşüncenin ebedi olabilmesi için zamanın var olması gerekir. Böylece her şeyi kapsayan düşüncenin içinde zaman yasası oluştu. Evet, zaman tüm mekanların içinde olan pürüzsüz Ritmik bir hareketle süzülen, sonsuza dek sabitlenmiş bir haldedir. Zaman değişmez ama her şey zaman içinde değişir. Çünkü zaman olayları ayıran gücü içinde barındırır. Her olayı kendi uygun mekanında tutar. Zaman hareket halinde değildir. Ama sen zaman içinde hareket edersin. Bilincin bir olaydan diğerine ilerlerken, evet, zamanın içinde hepsi bir arada Sonsuz varoluş. Bil ki zamanın içindeyken ayrı olsan da sen hala birsin tüm zamanlarda. Efendinin sesi kesildi sonra ve zaman üzerine düşünmek için yanından ayrıldım. Biliyordum ki bu sözlerin içinde bilgelik ve zamanın sırlarını çözecek ipuçları vardı. Sıkça kafa yordum efendinin sözlerine. Sonra zamanın sırrını bulmak için yola koyuldum. Gördüm ki zaman garip açılarla hareket ediyor ama yalnızca kavislerle zaman ve mekanın kapısını açacak anahtarı elde edebilirdim. Sadece yukarı gidip aynı zamanda sağa doğru hareket ederek. Böylelikle zamanın hareketinden özgür olabileceğimi keşfettim. Vücudumdan ayrıldım. Beni zamanın içinden çıkaracak hareketleri yaptım. Çok garip şeyler gördüm yolculuklarımda. Bir sürü gizem açıldı önümde Evet İnsanın başlangıcını gördüm Geçmişten öğrendim ki Hiçbir şey yeni değil Ara sende ey insanoğlu Yolu öğren Mekanın arasından geçen Ve zamanın içinde form bulan Unutma ey insan Tüm arayışlarında Hedefin ve kazanmak istediğin şey ışıktır. Yolda ışığı ara Sonsuza dek de bu hedefin sürsün Kalbinin karanlığa gömülmesine asla izin verme. Işık senin ruhunu aydınlatacak. Yolda bir güneş olacak. Bil ki sonsuz aydınlık ruhunu ışıkta saklı bulacaksın. Asla karanlığın zincirlerine esir olmamış ışığın güneşi olarak hep parıldar. Evet, bil, karanlığın içinde gizli olsa da ruhunda gerçek alevin bir kıvılcımı var. Tüm ışıkların en muhteşemiyle bir ol. Hedefinin sonunu kaynakta bul. Işık hayattır. Büyük ışık olmadan hiçbir şey var olamazdı. Bil ki form sahibi tüm maddelerin içinde ışığın kalbi hep vardır. Evet, karanlığın esaretinde olsa da özdeki ışık sürekli var olur. Amenti salonlarında durdum bir kere. Amenti efendilerinin sesini duydum. Güçlü ve etkili döngülerin şarkısını, öteye giden yolu açan sözleriyle söylediler. Evet, büyük yolun açıldığını gördüm ve ötenin içindeki ağına baktım. Döngülerin hareketini gördüm. Kaynağın oluşturabileceği düşünce kadar engindi. Anladım ki sonsuz bile düşünülemeyen bir sona doğru ilerliyor. Gördüm ki uzaya uzanan hareketin bir parçası kozmos düzendir. Düzenlerin düzeninin bir partisi Sürekli uyum içinde hareket ediyor uzay mekanda Döngülerin dönüşünü gördüm Gökyüzü boyunca kocaman çemberler gibi Anladım ki olan her şey büyüyerek başka bir şeyle karışıyor Uzak bir uzay zaman gruplandırmasında Anladım ki kelimeler güçtür İnsanlara gizlenen başka alemlere kapıyı açar Evet Kelimelerin içinde gizli anahtarlar vardır Yukarı ve aşağıya açacak Dinle ey insan Kullan sana bıraktığım bu kelimeyi Kullan ve tınısındaki gücü bul Söyle şimdi Zin uru Ve güç seninle olsun Ama anlamalısın ki insan ışıktandır Ve ışık da insandan Dinle ey insan ve duy gizemi Güneşin altında uzanan her şeyden daha garip. Bil ki ey insan, tüm dünyalar içinde dünyalarla dolu. Evet, birbirinin içine geçmiş ama yasayla ayrılmış şekilde. Derinlere gömülmüş bilgeliği ararken bir keresinde onları insanlardan ayıran kapıyı açtım. Diğer alemlerden varlıkları çağırdım. İnsan kızlarından daha güzel olanı. Evet, onu çağırdım. İnsanların dünyasını aydınlatsın diye onu uzayların ötesinden çağırdım. Yılanın davulunu kullandım. Mor ve altın cübbemi giydim. Kafama gümüşten bir taş taktım. Etrafımda Zinober kristali çemberi parıldadı. Kaldırıp kollarımı invokasyon duamı ettim. Öte alemlere yol açan burçların efendilerine seslendim evlerinde. Şöyle dedim. İki ufkun efendileri. Üçlü kapının koruyucuları Biriniz sağda durursunuz Biriniz solda Yıldız tahtına doğru yükselir Burcunu yönetirken Evet sen Arulu'nun Karanlık prensi Aç kapılarını loş ve gizli diyarın Tutsak ettiğin yerden Serbest bırak onu Dinleyin dinleyin dinleyin Karanlık lordlar Ve parıldayanlar Ve gizli isimlerinden bilip Zikredebileceğim isimlerden duyun ve itaat edin irademe. Sonra çemberimi alevlendirdim ve onu çağırdım. Öte uzay alemlerden ışığın kızı Aruludan döndü. Yedi kez ve yedi kez ateşten geçtim. Yemek yemedim, su içmedim. Aruludan çağırıyorum seni Ekerşegal alemlerinden. Seni çağırıyorum ışığın leydisi. Sonra önümde belirdi Arulunun efendilerinin figürleri. ...ve karanlık figürler. Önümden ayrıldılar... ...ve geldi ışığın leydisi. O şimdi özgürdü... ...gecenin efendilerinden. Dünya güneşinin ışığında... ...ışığın çocuğu olarak... ...özgürce yaşayabilirdi. Duy sesimi ve dinle çocuğum. Sihir bilgidir... ...ve sadece yasadır. İçindeki güçten korkma... ...çünkü o... ...gökteki yıldızların takip ettiği yasayı takip eder... Bil ki bilgi olmadan bilgelik sihirdir ve yasadan değildir. Ama bil ki sadece bilginle güneşe yaklaşabilirsin. Dinle ve takip et öğretimi. Hep ışığı ara. Etrafındaki insanların dünyasında parla. Takip et ve sihrimi öğren. Eğer istersen tüm güç senindir. Bilgiye giden yolu takip etmekten korkma. Onun yerine karanlık yoldan kaç. Işık içinde ey insan. Uzanırsan alabilirsin. Zincirleri kır ve özgürleş. Bil ki ruhun esaret içinde. Korkuların seni tutsak etmiş durumda. Gözlerini aç ve gör büyük güneş ışığını. Korkma, onların hepsi senin. Korku karanlık Arulu'nun efendisidir. O hiçbir zaman kara korkuyla tanışmamıştır. Evet, bil ki korku vardır. Korkularına esir olanlar tarafından yaratılmıştır. Bağlarını fırlat. Şanlı günün ışığında yürü. Asla düşünceni karanlığa çevirme. Mutlaka sen de ışıkla bir olacaksın. İnsan sadece inandığı şeydir. Karanlığın kardeşi veya ışığın çocuğu. Işığa gel sevgili çocuğum. Güneşe giden yolu yürü. Dinle ve kulak ver bilgeliğime. Sana verdiğim kelimeyi kullan. Kullan ve mutlaka yolumda yürümek için ışığa, güce ve bilgeliğe ulaşacaksın. Ara ve bul sana verdiğim anahtarı. Ve sen de sonsuza dek ışığın çocuğu ol. Tablet 11 Yukarı ve aşağının anahtarı Dinle beni ve bana kulak ver kemin çocukları. Size verdiğim kelimeler sizi ışığa götürecek. Bilin ki ben sizin babalarınızı da tanıyordum. Ölmeden geldim çağlar boyu. Sizin bilginiz başladığından beri aranızda yaşadım. Sizi yukarıya, büyük ruhun ışığına taşıyorum. Sizi gecenin karanlığından çıkarmak için uğraşıyorum. Bil ki aranızda yürüdüğüm insan, ben Tot, kadim zamanlardan beri tüm bilgiye sahibim. Büyük hırkın sınırlarının koruyucusuyum, hayata götüren anahtarın tutucusuyum. Seni ben büyüttüm ey çocuğum. İlk günlerinin karanlığında bile yanındaydım. Dinle hikmetle dolu sesimi, duy sana verdiğim sözleri ve sen de karanlıktan çıkıp ışığa ulaşasın. Çok eskiden ilk kez sana geldiğimde seni taş mağaralarda yaşarken buldum. Gücüm ve bilgeliğimle yukarı çıkardım seni. İnsanlar arasında insan gibi parlayana kadar. Evet, seni hiçbir bilgin olmadığında buldum. Hayvanlardan sadece biraz daha gelişkindin. Bilincinin kıvılcımını körükledin. Sonunda insan olarak ateşin yanana dek. Şimdi sana sesleniyorum. Senin ırkının hayal edemeyeceği kadim bilgilerle. Bil ki biz büyük ırktan oluşanlar insanın sahip olabileceği bilgiden daha fazlasına sahibiz. Bilgeliği yıldız doğumlu ırklardan aldık. İnsanın çok ötesindeki bilgelik ve bilgiler. Bilgeliğin satları bize doğru indiler. Ben senden ne kadar ötedeysem, onlar da bizden o kadar ötede. Dinle sana bilgeliğimi verirken, kullan ve sen de özgür ol. Yaptığım piramidin, hayata yol gösteren anahtarlar olduğunu bil. Yaptığım muhteşem görüntüden, bir geçit olarak inşa edilen piramidin tepesine doğru bir çizgi çiz. Aynı açı ve tersi yönde başka bir zıt çiz. Orayı kaz ve sakladığım şeyi bul. Ve orada insanlardan gizlenmiş sırların yeraltı girişini bulacaksın. Döngülerin sırrını şimdi sana söylüyorum. Sonlu olana garip görünecek hareketlerle ilerliyorlar. Sonsuz insan bilgisinin ötesindeler. Bil ki dokuz tane döngü var. Dokuz yukarıda, 14 aşağıda. Uyum içinde ilerlerler, gelecekte birleşecekleri yere doğru. Bil ki döngülerin efendileri, diğerleri tarafından burayı bütünle birleştirmek için gönderilen bilinç birimleridir. Tüm döngülerdeki en yüksek bilinç onlardadır. Yasayla uyumlu çalışırlar. Bilirler ki zaman içinde her şey mükemmel olacak. Aşağıda ve yukarıda bir şey kalmayacak. Sadece bir. Mükemmelleştirilmiş sonsuzlukta bütünün birliğindeki uyum. Dünya kabuğunun çok altında. Amenti salonlarında yedi tanesi oturur döngü efendilerinin. Ve evet bir tane daha aşağıdan gelen efendi. Ama bil ki sonsuzlukta ne aşağı vardır ne yukarı. Sadece hep olan ve olacak olan bütünün birliğidir her şey tamamlandığında. Tümün lordlarının karşısında sık sık oturdum. Sık sık bilgeliklerinden içip sarhoş oldum. Tüm bedenimi ve ruhumu ışıklarıyla doldurdum. Konuşup anlattılar bana döngüleri ve varoluşa imkan veren o yasayı. Evet konuştu benimle dokuzun efendisi ve dedi ki Ey Tod, ulusun sen dünya çocuklarının arasında ama bilmediğin gizemler var. Biliyorsun ki sen buraya aşağıdaki uzay zamandan geldin ve biliyorsun ki öte uzay zamanı yolculuk edeceksin. Ama oradaki gizemleri ve ötedeki bilgeliği bilmiyorsun. Bil ki senin bu bilinçteki tamamın sadece bir hücredir büyüme sürecinde olan. Aşağıdaki bilincin sürekli genişliyor senin bilmediğin şekillerde. Evet, o senin uzay zamanının altında da olsa kendi yollarında büyüyor. Senin yolundan farklı şekillerde. Çünkü bil ki onların gelişimi senin gelişiminin sonucu. Ama senin gelişimin gibi değil. Sen geliştiğin için onlar da sonuç olarak genişliyor. Hiçbir bilinç öncekilerin yolundan ilerlemez. Yoksa her şey kendini tekrar ederdi. Varlığın anlamı olmazdı. Döngüdeki her bilinç kendi yolundan ilerler, nihai hedefe doğru. Hepsi Kozmos'un planında kendi rolünü oynar. Hepsi nihai sonda kendi rolünü oynar. Döngüne kadar ilerlediyse bilgisi ve bütünün yasasına karışma yetisi o kadar büyüktür. Bil ki siz bizim altımızdaki döngülerle yasanın küçük bölümleriyle çalışırsınız. Ama biz sonsuzluğa uzanan döngümüzde çabalamayı bırakıp daha yüksek yasa inşa ederiz. Herkesin döngülerde bir rolü var. Herkesin kendi çalışması var. Senin altındaki döngü senin altında değil. Sadece bir ihtiyacı karşılamak için oluşturuldu. Çünkü bil ki bilgelik çeşmesi döngüleri yaratarak sürekli gücünü genişletip yenilerini kazanmayı amaçlamaktadır. Biliyorsun ki bilgi sadece deneyimle kazanılır ve bilgelik bilgiyle oluşur ve böylelikle yasa döngüleri yaratır. Her şeyin kaynağı olan yasa, her şeyin kaynağı olan yasa planının bilgi kazanma araçlarıdır bunlar. Aşağıdaki döngü aşağıda değil, sadece farklı bir uzay zamanda. Oradaki bilinç senden daha basit şeyler üzerinde çalışıp testler yapıyor. Ve bil ki sen nasıl onlardan daha büyük işler yapıyorsan, senin üzerindeki döngülerdekiler de farklı yasalarla çalışır. Döngüler arasındaki fark sadece yasayla çalışabilme yetisidir. Biz, senin ötendeki döngülerden olanlar, kaynaktan ilk çıkanlarız. Ve uzay zamandaki tünelde insanın aklını alamayacağı daha büyük yasaları kullanmayı öğrendik. Oradaki hiçbir şey senden aşağı değil. Sadece yasanın farklı bir uygulaması. Yukarıya ve aşağıya doğru bak. Aynı şeyi göreceksin. Çünkü her şey yasanın kaynağında birliğin parçasıdır. Senin altındaki bilinç senin bir parçan. Biz nasıl senin bir parçansak? Yetişkin olduğunda sana gelen bilgiye sen çocukken erişmemiştin. Kendi yolculuğundaki insanın döngülerini kıyasladığında doğumundan ölümüne, ve altındaki döngüdeki çocuğu gör kendi bilgisiyle. Kendini de o çocuğun büyümüş hali olarak gör. Zaman geçtikçe daha da bilgiler kazandığını gör. Biz de senin gibi çocukluktan büyüklüğe geçtik. Yıllar içinde bilgilerimiz arttıkça. Ey bilinç döngüleri de farklı gelişim aşamalarındaki çocuklardır. Ama hepsi aynı ve tek kaynaktan gelir. Bilgelikten gelerek ona geri döner. Konuşmayı kesti. Sessizce oturmaya devam etti. Ve sonra tekrar devam etti konuşmasına. Ey tot, çok uzun zamandır otururuz Bizamenti'de. Bu salonlardaki yaşamın alevini koruruz. Ama bil ki biz halen kendi döngülerimizin parçalarıyız. Vizyonumuz onlara ve onların ötesine uzanıyor. Biz biliyoruz ki ruhumuzla edineceğimiz gelişim dışında hiçbir şeyin önemi yok. Biliyoruz ki beden geçici. İnsanlara muhteşem gelen şeyler bizim için bir hiç. Aradıklarımız bedenle ilgili değil, sadece ruhun mükemmel hale gelmesi. Siz insanlar ruhun gelişiminden başka hiçbir şeyin önemli olmadığını öğrendiğiniz zaman gerçekten... Esaretten kurtulacaksınız ve yasayla uyum içinde olacaksınız. Bil ki ey insan, hedeflemen gereken mükemmel olan, ancak o zaman hedefe ulaşırsın. Ama bilmelisin ki hiçbir şey mükemmel değildir ama yine de hedefin ve amacın bu olmalı. Sustu tekrar dokuzun sesi ve bilgime çöktü söylediği sözler. Şimdi ben daha da bilgelik arıyorum, ki tümün yasasında mükemmel olabileyim. Yakında giriyorum aşağıya, amenti salonlarına, hayatın soğuk çiçeğinin altında yaşamaya. Öğrettiğim kişiler, beni artık göremeyeceksiniz ama ben öğrettiğim bu bilgelikle sonsuza dek yaşayacağım. İnsanın geldiği nokta sadece bilgeliğindendir. Olabileceği her şeyde... Amacının sonucudur. Duy şimdi benim sesimi ve ortalama insandan fazlası ol. Gözlerini kaldır yukarı. Bırak ışık doldursun benliğini. Sen de ışığın çocuğu ol. Sen de göstereceğin çabayla yukarı alemlere çıkabilirsin. Işığın, her şeyin, her yeri olduğu yere. Etrafı çevreleyen her şeyin efendisi ol. Başına gelenler, Asla senin efendin olmasın. Hep daha da mükemmel hedefler yarat. Zaman içinde sen de ışığın güneşi ol. Özgürce ruhunu yukarılara çıkar. Gecenin zincir ve esaretinden özgür ol. Gözünü kaldır yukarı gökyüzündeki güneşe. Senin için hayatın sembolü o olsun. Bil ki sen ondan daha muhteşem bir ışıksın. Özgür olduğunda kendi alanında kürende mükemmelsin. Karanlığa bakma hiç. Gözlerini kaldır yukarıdaki uzaya. Bırak içindeki ışık yukarıya alevlensin. Ve sen de ışığın çocuğu olasın. Tablet 12 Sebep sonuç yasası ve kehanetin anahtarı Dinle ey insan bilgeliğin sesini. Atlantis'i totun sözlerini duy. Uzay zaman yasasını fethettim ben. Gelecek zamanın bilgilerini edindim. Biliyorum ki insan uzay zamanda ilerleyerek tümle bir olacak. Bil ki ey insan okumasını bilene tüm gelecek açık bir kitaptır. Tüm sebepler sonuçları ortaya çıkarır. Çünkü tüm sonuçlar ilk sebepten doğar. Bil ki gelecek sabitlenmiş değildir. Ama değişir sebepler sonuçları doğurduğunda. Ortaya çıkardığın sebebe bakarsan mutlaka sonucunu da görürsün. Böylelikle ey insan, meydana getirdiğin sonuçlar emin ol ki daha da muazzam sonuçlara sebep olacaktır. Bil ki gelecek asla sabitlenmiş değildir. İnsanın özgür iradesini takip eder. İnsan yeni bir zamanın başlangıcına doğru uzay zamanda hedefe doğru ilerledikçe, İnsan geleceği ve onun yaratacağı sonucu sadece sebebi inceleyerek okuyabilir. İçindeki nedenleri bulursan sonucu da mutlaka bulursun. Dinle ey insan, ben gelecekten bahsederken sebebin ardındaki sonuçtan bahsediyorum. Bil ki insan ışığa doğru yolculuğunda hep onu çevreleyen geceden kurtulmaya çalışır. Gökteki yıldızları çevreleyen gölgeler gibi. Tıpkı yıldız gibi o da gecenin gölgesinde parlayacak. Kader ona ışıkla bir olana kadar yol gösterecek. Yolu gölgelerle dolu olsa da önünde hep büyük o ışık parlayacak. Yol karanlık olsa da o etrafında gece gibi süzülen gölgeleri fethedecek. Çok uzak gelecekte ben insanı ışık doğumlu olarak görüyorum. Ruhu hapseden karanlıktan kurtulmuş ışığın içinde yaşayan. Karanlığın esaretinde olmayan. Karanlığın ışığı kapatmadığı ki o ışık ruhun ışığıdır. Bil ki ey insan, buna kavuşmadan önce birçok karanlık senin ışığına gölge olacaktır. Özgürlüğe kavuşmaya çalışan ruhun ışığını söndürmek için uğraşacak. Işıkla karanlığın mücadelesi büyüktür. Ezelden beri ama hep yeni. Yine de zamanı gelince çok uzak gelecekte. Işık her şey olacak ve karanlık düşecek. Dinle ey insan sözlerimdeki bilgeliği. Hazırlıklı ol ve ışığını bağlama. İnsan hep yükseldi ve düştü. Yeni bilinç dalgaları altımızdaki büyük uçorumdan hedeflerindeki güneşe doğru aktıkça. Sen sevgili çocuk bir yaratıktan biraz daha gelişmiş bir halde buraya yükseldin. Ta ki insan şimdi muazzam olana kadar. Ama senden önce senden daha muhteşem olanlar vardı. Ve sana söylüyorum. Senden öncekiler nasıl yok olduysa senin de sonun gelecek. Ve yaşadığın topraklarda barbarlar yaşayacak. ışığa yükselmeye çalışacak. Kadim bilgelikler unutulacak. Yine de insandan gizli bir şekilde sonsuza dek var olacak. Evet. Senin kem dediğin toprakta ırklar yükselip dağılacak. İnsanın çocuğu olan sen unutulacaksın. Ama sen de yaşadığın bu toprakları arkanda bırakıp yıldız uzaya taşınacaksın. İnsanın ruhu hepileri gider. Hiçbir yıldıza bağlı değildir o. Ama hep ileriye. Bütünün ışığında eriyeceği büyük amaca gider. Bil ki sen de hepileri gideceksin. Sebep-sonuç yasasıyla ile ilerleyip, sebep de sonuç da bir olana dek. Evet insan, sen gittikten sonra senin yaşadığın yerlere başkaları gelecek. Bilgi ve bilgelik hep unutulacak. Sadece tanrıların hatıraları kalacak. Senin için ben de bir tanrıyım bilgimle. Yani sen de tanrı olacaksın ileride. Çünkü bilgin diğerlerinden çok ileride olacak. Ama bil ki tüm çağlar boyunca insanın yasaya erişimi olacak. Gelecek çağlarda bilgeliğin yeniden canlanışı görülecek. Bu yıldız üzerinde senin yerini alacaklar tarafından. Onlar da sıraları geldiğinde bilgeliğe uzanıp ışıkla karanlığı yok etmeyi öğrenecekler. Ama büyük çabalarla bile asırlar boyu sürecek kendilerini ışığın özgürlüğüne çekebilirler. Sonra insanın başına büyük savaş gelecek. Bu dünyayı titretip rotasını değiştirecek savaş. Evet o zaman karanlık kardeşler ışıkla karanlık arasındaki savaşı başlatacak. İnsanlar okyanusları fethedip kuşlar gibi havada uçtuğunda yıldırımın gücünü kullanabildiğinde savaş zamanı gelmiş olacak. Muazzam olacak bu güçlerin savaşı. Büyük olacak karanlıkla ışığın savaşı. Ülkeler ülkelere karşı olacak. Karanlık güçleri kullanarak dünyayı parçalayacak. Silahlarla insanların yarısı ölene kadar savaşılacak. Sonra sabahın çocukları gelecek ve insanoğluna öğüt verecek. Ey insan, kardeşinle mücadele etmeyi bırak. Ancak o zaman ışığa gelebilirsin. Bu düşünceyi zihninden siley kardeşim ve yolu takip et. Ve bileceksin o zaman doğru olduğunu. Sonra insanlar savaşı bırakacaklar. Kardeş kardeşe, baba oğula düşman olmayacak. Sonra benim kadim zamanımdaki evimden olan insanlar, karanlık okyanus dalgalarının altından çıkıp gelecek. Ve ışık çağı başlayacak. Tüm insanlar ışığın hedef olduğunu araştıracaklar. O zaman ışık kardeşliği insanlara liderlik edecek. Gecenin karanlığı sürülecek. Evet, insanların çocukları yukarı ve ileri büyük hedeflere yürüyecek. Işığın çocukları olacaklar. Ruhları alevin alevi olacak, sonsuza dek. Bilgi ve hikmet insanın olacak, o muhteşem çağda, o sonsuz aleve yürürken. Tüm bilgeliğin kaynağı, başlangıcın yeri ama sonda da her şeyle bir olan. Evet henüz doğmamış zamanda her şey bir olacak. Bir de her şey. İnsan, kosmosun mükemmel alevi yıldızlardaki yerine ilerleyecek. Evet bu uzay zamandan bile çıkıp öteki yıldızlara gidebilecek. Uzunca dinlediniz beni çocuklarım. Uzunca dinlediniz totum bilgeliğini. Şimdi sizden ayrılıp karanlığa, amenti salonlarına iniyorum. Gelecekteki ışık insana gelene dek orada yaşayacağım. Ama bil ki ruhum hep seninle olacak. Sana bıraktığım sırları muhafaza et. Ve mutlaka hayat boyu benim ruhum da seni koruyacak. Gözlerini hep bilgelik yolunda tut. Işık senin amacın olsun daima. Ruhunu karanlığın esaretinde bırakma. Kanatlarını özgür bırak. Yıldızları uçsun. Şimdi seni bırakıp Amenti'ye gidiyorum. Senin de ölümsüz olacağın zaman gelecek. İnsanlar arasında bir ışık olarak çağlar boyunca yaşayacağın. Amenti salonlarına girişi koru. Aranıza gizlediğim sırları koru. Bilgeliğin barbarlara atılmasına izin verme. Onu ışığı arayanlar için gizli tut. Şimdi gidiyorum ben. Seni kutsayarak gidiyorum. Al bunu yanına ve ışığı takip et. Ruhunu büyük özle harmanla. Bilincini büyük ışıkla bir hale getir. Bana ihtiyacın olduğunda çağır beni. Adımı üç kez üst üste söyleyerek. Çekuyet arelik, vomalites. Tablet 13 Hayatın ve ölümün anahtarları Ey insan! Duy bilgeliğimi, seni hayatla doyuracak kelimeyi duy. Karanlığı uzaklaştıracak, geceyi gönderecek sesi ve kelimeyi duy. Gizem ve bilgelik getirdim çocuklarıma. Bilgi ve güç geçmişten gelen. Bilmiyor musun, her şey sana açılacak. Sen her şeyin birliğini bulduğunda. Gizemlerin efendileriyle bir olasın. Ölümün ve hayatın efendileri. Evet, amenti çiçeğini de bil. Salonlarda parlayan hayatın çiçeği Ruh halinde ulaş amenti salonlarına Ve ışığın içinde yaşayan bilgeliği geri getir Bil ki güce açılan kapı sırdır Bil ki hayata açılan kapı ölümdür Evet, ölüm ama bildiğin ölüm değil Hayat olan, ışık olan, ateş olan bir ölüm Derinlerine gizlenmiş sırrı bilmeyi arzuluyor musun? Kalbine bak, bilgi orada Bil ki senin içine gizlenmiştir sır. Tüm hayatların, tüm ölümlerin kaynağı. Dinle ey insan, sana sırrı söylüyorum. Eskinin kadim sırrını açıklıyorum. Dünyanın derinliklerinde yatar çiçek. Her şeyi formunda birleştiren ruhun kaynağı. Bil ki dünya da kendi bedeninde yaşıyor. Sen nasıl kendi formunda hayattaysan, Yaşam çiçeği sizin kendi ruh yeriniz gibidir ve dünyanın içinden akar. Sen nasıl kendi formunda akıyorsan, o dünyaya ve dünyanın çocuklarına yaşam verir. Ruh formdan forma geçerken onu yeniler. Budur senin bedeninin şekli olan ruh. Şekillendirip kendi formu içinde yoğurur. Bil ki ey insan senin biçimin ikilidir. Kutuplar dengelenmiştir forma bürünürken. Bil ki ölüm hızla yaklaşıyorsa bu sadece senin dengen bozulduğu içindir. Bu sadece bir kutup kaybolduğu için. Bil ki Amenti'de yaşamanın sırrı iki kutbun dengesini kurmaktır. Forma bürünen ve yaşama sahip olan her şey hayat ruhunun kutupları sayesindedir. Görmüyor musun? Dünyanın kalbinde var olan her şeyin dengesi vardır. Senin ruhunun kaynağı dünyanın kalbinden çekilir. Sen formun içinde dünya ile birsin. Sen kendi içinde dengeyi sağlamayı öğrendiğinde o zaman dünyanın dengesini de çekeceksin. O zaman dünya var oldukça sen de olacaksın. Formun sadece dünyanın formu değiştikçe değişecek. Ölümü tatmayacak ama bu gezegende bir olacaksın. Her şey bitene kadar suretini koruyacaksın. Dinle ey insan. Sana bu sırrı veriyorum. Çünkü sen de değişikliği tatma diye. Her gün bir saat uzanır pozisyonda kal. Kafan kuzeye bakarak. Her gün bir saat kafan güneye doğru uzan. Kafan kuzeye bakarken bilincini göğsünden kafana kadar tut. Ve başın güneye bakarken bilincini göğsünden ayaklarına kadar tut. Bilincini her yedi de teker teker tut. Ve senin dengen tüm gücünde kalacaktır. Yaşlansan bile bedeni yenilenecek, gençlik gücü gelecek. Bu ustaların bildiği bir sırdır. Ölümün pençesinden uzak dururlar. Sana gösterdiğim yolu ihmal etme. Çünkü sen ihmal edersen. Yüz yaşından sonra ölüm gelecektir Sözlerimi dinle Ve yolu takip et Dengeni tut Ve hayat içinde yaşamaya devam et Sana verilen görevin sonuna geldiğinde Bu hayattan ayrılmak isteyebilirsin Güneş oğullarının olduğu aleme gidip ışığın çocuğu olarak yaşamak isteyebilirsin Acı ve hüzün olmadan geçip Sonsuz ışığın olduğu aleme girebilirsin Önce uzan Başın doğuya doğru Ellerini hayatın kaynağı olan bölgende birleştir Yani midenin olduğu yer Bilincini hayat koltuğuna oturt Döndürmeye başla Ve kuzeyle güneye ayır Birini kuzeye gönder Diğerini güneye Senin üzerindeki etkilerini gevşet Gümüş bir kıvılcım çıkacak içlerinden İleriye ve yukarı sabahın güneşine gidecekler Işıkla birleşerek, kaynakla bir olarak. Orada parıldayacaklar, bir arzu yaratılana kadar. Sonra form kazandıkları aleme geri dönecekler. Bil ki ey insan, böylelikle ilerler büyük ruhlar. Hayatları içinde istedikleri gibi değişerek. Böylelikle geçer avatar ölümüne ve yaşamına iradesiyle karar vererek. Dinle beni ey insan, Bilgeliğimden iç. Zamanın efendisi olan sırrı öğren. Usta, efendi dediklerinin önceki hayatlarını nasıl bilebildiklerini öğren. Muhteşemdir o sır. Ama kolaydır da üzerinde ustalaşması. Zamanın efendisi olmanı sağlar. Ölüm üzerine hızla yaklaşırken korkma. Bil ki sen de ölümün efendisisin. Bedenini gevşet, kasılarak. Gerginlik yaratma. Kalbine ruhun alevini yerleştir. Sonra hızlıca üçgenin koltuğuna süpür onu. Bekle ve sonra da hedefe doğru hareketlen. Bu senin hedefin iki kaşının tam ortasında. Hayatın hafızasının olduğu yerde. Alevi burada, beyin koltuğunda tut. Ölümün parmakları ruhunu kavrayana dek. Sonra geçiş döneminden geçerken... Hatıraların da mutlaka seninle birlikte gelecek. Sonra geçmiş ve şu an tam bir birlik halinde olacak. Sonra tüm hatıralar elinde kalacak. Tüm unutuşlardan özgür olacaksın. Geçmişini bugüne taşıyabileceksin. Tablet 14 Dinle ey insan. Efendilerin zamanından beri kaybolmuş olan derin ve saklı bilgeliği dinle. İnsanın kaybedip de unuttuğu bilgeliği. Bil ki insanın bilmediği güçler tarafından tutulan bu dünya bir geçiş kapısıdır. Yine de karanlık ustalar cennet topraklarına giden o kapıyı gizlemiştir. Bil ki Arulu küresine giden yol bariyerlerle korunmuştur. Sadece ışık doğumluları açılır. Benim dünyada kutsal kapılara götüren anahtarların tutucusu. Benim, ötemdeki güçlerden aldığım yetkiyle bu anahtarı insana devrediyorum. Gitmeden önce sana sırrı verdim. Karanlığın esaretinden seni kurtaracak sırrı. Elini kolunu bağlayan prangaları nasıl atacağını ve nasıl karanlıktan aydınlığa yükseleceğini. Bil ki ruhunun arınması gerekiyor karanlıktan, ışık kapılarından geçebilmesi için. Böylelikle aranızda gizemleri yerleştirdim ki sırlar her zaman bulunabilsin. Karanlığa düşsen de her zaman ışık sana rehberlik edecek. Karanlığın içinde gizlenmiş, sembollerle gizlenmiş. Her zaman kapıya giden yol bulunabilir. İnsanlar ileride sırrın varlığını reddedecek. Ama arayan her zaman bulabilecek. Şimdi sana emir veriyorum. Sırrımı tut. Sadece sınadıklarıma ver sırrı. Böylece saf olanlar yozlaşmasın ve hakikatin gücü her zaman kazansın. Dinle şimdi gizemin açığa çıkmasını, gizem sembollerinin sesini. Bunu bir din haline getir. Ancak o zaman üzeri kalabilir. Bu hayat ve öbür hayat arasında iki bölge vardır. Bu dünyadan ayrılan ruhlar oraya yolculuk ederler. Duat, İlusion güçlerinin evidir. Seket, Hetpet tanrıların evidir. Osiris kapının gardiyanının sembolüdür. Hak etmeyen insanları geri gönderir. Onun ötesinde cennet doğumluların olduğu küreler vardır. Arulup büyüklerin geçtiği topraklardır. Ben de oraya, insanların arasındaki görevim bittiğinde kadim evime döneceğim. Kudretlilerin evinin 7 malikanesi vardır. Kapının üç gardiyanı vardır, her evi karanlıktan koruyan. Duat'a giden on beş yol vardır. İlizyon efendilerinin on iki evi vardır. Dört yöne dönük, hepsi birbirinden farklı. Kırk dir büyük güçler, kapıyı aralayan ruhları yargılar. Horus'un güneşleri dört tanedir. İki tanesi Isis'in doğusunu, iki tanesi batısını kollar. Çocukları için yalvaran anne, ay kraliçesi güneşi yansıtır. Bağ özdür, sonsuza dek yaşar. Ka gölgedir, insanın hayat bildiği. Ba ka, enkarne olana dek gelmez. Bu sırlar, çağlar boyu kalacaktır. Bunlar hayat ve ölümün anahtarlarıdır. Duy şimdi sırların sırrını. Sonu başı olmayan çemberi öğren. Onun formu bir ve bütün olan. Dinle ve duy, git ve uygula. Böylelikle benim gibi yolculuk edebileceksin. Sır içinde sır ama açıktır ışık doğumlu olana. Her şeyin sırrını açıklıyorum şimdi. İnisiya olana açıklayacağım sırrı ama saygısız olana kapatacağım kapıyı tamamen. Üç büyük olandan gelen gizem vardır. Bunu duyun ve bununla üzerinize ışık doğsun. İlkelde üç birlik yaşar. Bunların dışında hiçbir olamaz. Bunlar dengede yaratılışın kaynağıdır. Biri Tanrı, biri hakikat, biri özgürlük noktası. Dengenin üçünden üç çıkar. Tüm yaşam, tüm iyilik, tüm güç. Işık evinde Tanrı'nın üç niteliği vardır. Sonsuz güç, sonsuz bilgelik, Sonsuz sevgi. Üstatlara verilen üç güç vardır. Kötülüğü dönüştürme, iyiliğe yardım etme ve ayırt edebilme gücü. Tanrı'nın gerçekleştirilmesinde kaçınılmaz olan üç şey vardır. Açık güç, bilgelik ve sevgi. Üç varlık çemberi vardır. Tanrı'dan başka hiçbir şeyin barınmadığı ve onu ancak Tanrı'nın geçebileceği ışık çemberi. Her şeyin doğası gereği ölümden doğduğu kaos çemberi. Her şeyin hayattan kaynaklandığı farkındalık çemberi. Canlı olan her şey üç var durumuna sahiptir. Kaos veya ölüm, özgürlük ve cennetin mutluluğu. Üç gereklilik her şeyi kontrol eder. Büyük derinlikten başlamak kaos çemberi cennette bolluk. Ruhun üç yolu vardır. İnsan, özgürlük, ışık. Üç engel vardır. Bilgi edinme çabasının eksikliği. Tanrı'ya bağlanamama, kötülüğe bağlılık. İnsanda üçü tezahür eder. Üçü içindeki gücün krallarıdır. Üçü insan vücudunda bulunup da bulunmayan sırların odalarıdır. Şimdi özgürlüğüne kavuşmuş, hayatın esaretinden ışığa özgürleşmiş olanı duyun. Tüm dünyaların kaynağını bilmek ona açık olacaktır. Evet, Arulu'nun kapıları bile kapatılmayacak ona. Yine de ey cennete gitmek isteyen insan. Kulak ver. Layık değilsen ateşe düşmen daha iyi. Göklerin saf alevden geçtiğini bilin. Göklerin her dönüşünde ışık pınarlarında yıkanırlar. Ey insan, şu gizemi hatırla. Geçmişte sen insan olarak doğmadan önce Atlantis'te yaşadım. Orada, tapınakta, Efendiden bir ışık pınarı gibi dökülen bilgelikten içtim. O büyük dünyada ışığın varlığına yükselmek için anahtarı verip, ateş çiçeğinde taht kuran kutsal olanın önünde durdum. O karanlığın şimşekleriyle örtülmüştü, yoksa ruhum ihtişamla paramparça olmuştu. Tahtın ayaklarından elmas gibi fırladı. Dört ale vurma fışkırdı. Bulutların kanallarından geçerek insan dünyasına yuvarlandı. Salon cennetin ruhlarıyla doluydu. Harikalar harikası yıldızlı bir saraydı. Gökyüzünün üzerinde ateş ve güneş ışığından oluşan bir gök kuşağı gibi ruhlar oluştu. Kutsal olanı yücelttiler. Sonra Ateşin ortasından bir ses geldi. İlk emrin izzetini görün. Tüm karanlığın üzerinde olan ışın kendi varlığımda yansıdığını gördüm. Adeta tüm tanrıların tanrısına, ruh güneşe, güneş kürelerinin egemenine ulaştım. Yine ses duyuldu. Biri var. Başlangıcı yok, sonu yok. Her şeyi yaratan, her şeyi yöneten... İyi, adil, aydınlatan, ayakta tutan. Sonra tahttan ruhumu saran, gücüyle yükselten büyük bir ışık döküldü. Cennetin boşluklarında hızla ilerledim. Sırların gizemi bana gösterildi. Kozmos'un gizli kalbi gösterildi. Arulu ülkesine götürüldüm. Efendilerin önünde durdum. İlkel kaosu görebilmem için kapıyı açtılar. Ruhum dehşetin görüntüsüyle ürperdi. Ruhumu karanlık okyanusundan geri çekti. Sonra bariyerlere olan ihtiyacı gördüm. Arula Efendisi'ne olan ihtiyacı gördüm. Sadece onlar sonsuz dengeleriyle dökülen kaosun önünde durabilirlerdi. Tanrı'nın yarattıklarını ancak onlar koruyabilirdi. Sonra sekiz daireyi geçtim. Karanlığı fetheden tüm ruhları gördüm. Yaşadıkları yerde ışığın ihtişamını gördüler. Onların çemberindeki yerimi almayı özlemiştim. Ama aynı zamanda Amenti salonlarında durup yapacağım işe karar verdiğimde seçtiğim yolu özlemiştim. Arulu'nun salonlarından bedenimin yattığı yeryüzü uzayına geçtim. Dinlendiğim topraktan kalktım. Efendinin önünde durdum. Dünya üzerindeki işim tamamlanana kadar, karanlıkça geçene kadar, büyük hakkımdan vazgeçme sözü verdim. Ey insan, sana vereceğim kelimeleri dinle. Onlarda yaşamın özünü bulacaksın. Amenti salonlarına dönmeden önce, sana sırların sırları, senin de ışığa nasıl yükselebileceğin öğretilecek. Onları koru ve kolla, sembollerle sakla ki, İnanmayanlar gülüp vazgeçsinler. Her ülkede gizemleri şekillendirin. Gizemleri şekillendir. Arayanın basması için yolu zorlaştır. Böylece zayıf ve kararsız reddedilecektir. Böylece sırlar gizlenip korunacak, çark dönene kadar saklanacak. Karanlık çağlar boyunca bekleyip izleyerek, Ruhum derin, gizli diyarda kalacak. Kişi dışsallığın tüm denemelerini geçtiğinde elindeki anahtarla beni çağır. O zaman ben, inisiyatör, cevap vereceğim. Amenti'deki tanrıların salonlarından geleceğim. O zaman inisiyeyi alacağım, ona güç sözlerini vereceğim. Dinle, şu uyarı sözlerini hatırla. Hikmetten yoksun, kalbi kirli veya amacında zayıf birini bana getirmeyin. Yoksa beni yattığım yerden çağırma gücünüzden geri çekileceğim. Devam et ve karanlık unsurunu fethet. Doğanla yücel, ışığın özünde. Şimdi git ve kardeşlerini çağır. Ben gittiğimde yolunuzu aydınlatacak bilgeliği vereceğim. Tapınağımın altındaki odaya gel. Üç gün geçmeden yemek yeme. Orada sana bilgeliğin özünü vereceğim ki insanlar arasında güçle parlayabilesin. Orada sana sırları vereceğim ki özünde olduğun gibi hakikatte de göklere yükselebilesin. Şimdi git tanıdığın ama henüz tanımadığın kişileri çağırırken beni bırakın. Tablet 15 Sırların Sırrı Şimdi toplanın çocuklarım. Size Tanrı insanı ortaya çıkarma gücü verecek olan sırların sırrını duyurmamı bekleyin. Size ebedi yaşama giden yolu vereceğim. Açıkça açıklanan gizemlerden bahsetmeliyim. Şimdi kulaklarınızı iyi açın çocuklarım. Verdiğim sözleri işitin ve itaat edin. Önce sizi dünya küresine zincirlerle bağlayan karanlığın prangalarından bahsedeceğim. Karanlık ve ışık Aynı tabiattandır. Sadece görünüşleri farklıdır. Çünkü her biri bütünün kaynağından çıkmıştır. Karanlık düzensizliktir. Işık düzendir. Dönüştürülen karanlık ışığın ışığıdır. İşte bu çocuklarım. Varlık amacınız. Karanlığın aydınlığa dönüşümü. Şimdi doğanın gizemini, dünya ile olan ilişkilerini duyun. Bilin ki doğanız üç yönlüdür. Fiziksel, astral ve zihinsel. Bunlar bir aradadır. Doğaların her birinin nitelikleri üçtür. Toplamda dokuz. Yukarıdaki neyse aşağıdaki de öyledir. Fiziksel olanlar bu kanallar girdap şeklinde hareket eden kan, atmaya devam etmesi için kalbe tepki verir. Sinir yollarında hareket eden Tüm hücre ve dokulara enerji taşıyan manyetizmadır. Kanallardan akan ince ama fiziksel kanalları tamamlayan akaşa. Üçü, her biri birbiriyle uyumlu. Her biri vücudun yaşamını etkiler. İnce yeterin içinden aktığı iskelet çerçevesini oluştururlar. Yaşamın sırrı vücuttaki ustalıklarda yatar. Yalnızca üstadın iradesiyle, Yaşama amacı gerçekleştiğinde terk edilir. Üçü astralin doğasıdır. Yukarı ve aşağı arasında ara bulucudur. Fizikselden değil, ruhsaldan değil, yukarıda ve aşağıda hareket edebilen. Üçü büyük olanın iradesini taşıyan aklın doğasıdır. Hayatınızdaki sebep ve etki hakemidir. Böylece dördün gücüyle yukarıdan yönetilen üçlü varlık oluşur. İnsanın üçlü doğasının üstünde ve ötesinde spiritüel benliğin alanı yatar. Nitelik olarak dört varoluş planlarının her birinde parıldar. Ama her birinde on üç mistik sayıdır. İnsanın niteliklerine dayalıdır. Her biri varlığın açılımını yönetecek, her biri büyük olanın kanallarıdır. İnsan dünyada esaret içindedir. Uzay ve zamanla dünya planına bağlıdır. Her gezegeni çevreleyen bir titreşim dalgası onu açılma düzlemine bağlar. Yine de salıvermenin anahtarı insanın içindedir. Özgürlük insanın içinde bulunabilir. Benliği bedenden salıverdiğiniz zaman dünya planınızın en dış sınırlarına yükselin. Dore lilla kelimesini söyleyin. Sonra bir süreliğine ışığınız kaldırılacak, uzayın bariyerlerini özgürce aşabilirsiniz güneşin yarısı kadar bir süre 6 saat için dünya düzleminin engellerini özgürce geçebilir senden ötekileri görebilir ve tanıyabilirsin evet en yüksek dünyalara geçebilirsin açığa çıkmanın kendi olası yüksekliklerini görün ruhun tüm dünyevi geleceklerini bil bedenine bağlısın ancak Güç sayesinde özgür olabilirsin. Bu, senin için köleliğin yerini özgürlüğün alacağı sırdır. Sakin ol ve zihnini rahat bırak. Bedenin dinlenirken uygula. Yalnızca etten özgür olduğunun bilincinde. Varlığını özleminin amacına odakla. Özgür olacağını tekrar tekrar düşün. Bu, La um ilgan kelimesini zihninde tekrar tekrar düşün. Bırak ses çıkarsın. Özlediğin yere sesle sürüklen. Senin iradenle bedenin esaretinden kurtulsun. Ben sana sırların en büyüğünü verirken dinle. Amenti salonlarına nasıl girebileceğinizi, benim yaptığım gibi ölümsüzlerin yerine nasıl girebileceğinizi efendilerin huzurunda, onların yerinde nasıl durabileceğinize. Bir yere uzan. Zihnini sakinleştir ki hiçbir düşünce seni rahatsız etmesin. Zihninde ve amacında saf olmalısın. Aksi takdirde başına sadece başarısızlık gelir. Tabletlerimde anlattığım gibi Amenti'nin vizyonu uzun zamandır orada olmak için yüreğini doldur. Aklının gözünde, efendilerin önünde dur. Verdiğim güç sözlerini Zihinsel olarak telaffuz et. Mekut alshap alhale surben elzaprud zinefrim kuarel. Zihnini ve vücudunu rahatlat. O zaman ruhunun çağrılacağından emin ol. Şimdi kardeşlerimin karanlıkta yaşadığı Şambala'nın anahtarını veriyorum. Karanlık ama güneşin ışığıyla dolu. Dünyanın karanlığı ama ruhun ışığı. Size rehberlik ediyor. Bedenini sana öğrettiğim gibi rahat bırak. Derin, gizli yerin bariyerlerini geç. Kapıların ve muhafızların önünde dur. Girişine şu sözlerle hükmet. Ben ışığım. içimde karanlık yok. Ben gecenin esaretinden özgürüm. On ikilerin ve birin yolunu aç ki ben de hikmet alemine geçeyim. Seni reddettiklerinde ki kesinlikle yapacaklardır, onlara şu kudret sözleriyle açmalarını emret. Ben ışığım, benim için hiçbir engel yok. Aç, emrediyorum, sırların sırrı. Edomel ahim sabbert adom. O zaman sözlerin en yükseklerin gerçeği ise senin için açılır, engeller düşer. Artık seni kendinle bırakıyorum çocuğum. Salonlara gitmeliyim. Bana giden yolu kazanın çocuklarım. Gerçekten kardeşlerim olacaksınız. Böylece yazılarımı bitiriyorum. Verdiğim anahtarlar arkadan gelenlerin olsun. Ama yalnızca benim bilgeliğimi arayanlar için. Yalnızca onlar için anahtar ve yol benim. Tabletler burada sona eriyor. Bilgeliğin Sadece arayanlara ulaşabilmesi dileğiyle